Ivan Turgenev, Kabadayı, Seslendiren Akın Altan 1. Süvari Alayı, 1829 yılında K eyaletinin Kirilova köyüne yerleşmişti. Küçük kulübeleri, ot ve saman yığınlarıyla, yeşil kenevir tarlaları ve cılı söğüt ağaçlarıyla bu köy uzaktan, sürülmüş, kara topraklı tarlalardan meydana gelme uçsuz bucaksız deniz ortasında bir ada gibi görünüyordu. Köyün ortasında üstü daima kas tüyleriyle örtülü, kıyıları çamurlu, aşınmış olan bir gölcük vardı. Gölcüğün yüz adım ilerisinde yolun öte tarafında çoktan beri boş ve bir yanına eğrilmiş ahşap çiftlik binası yükseliyordu. Onun arkasında uzanıp giden terk edilmiş bahçede artık yemiş vermeyen yaşlı elma ağaçları ve karga yuvalarıyla dolu yüksek kayın ağaçları vardı. Bahçedeki iki yana ağaçla ana yolun nihayetindeki küçük bir evde, Eskiden çiftlik sahibinin hanımıydı, çok ihtiyar bir kahya oturuyormuş. Bu adam eski bir alışkanlıkla her sabah inniye öksüre ve adeta sürüklenir gibi yavaş yavaş bahçeden geçerek efendisinin konağına giderdi. Halbuki bu konağın içinde kaplamaları solmuş bir düzine beyaz koltuk, iki tane bakır kulplu, eğri ayaklı, göbekli konsol, delik deşik olmuş dört tablo ve bir tane de mermerden yapılmış burnu kırık, Kapkara Arap heykelinden başka muhafaza edilecek bir şeyler yoktu. Konağın sahibi olan tasasız delikanlı hayatını kısmen Petersburg'da, kısmen de yabancı memleketlerde geçirirdi. Malikanesini tamamıyla unutmuştu. Bu çiftlik vaktiyle bu havalide, harikuladeli ile pek meşhur olan çok ihtiyar bir amcadan ona 8 sene önce miras kalmıştı. Boş, Koyu yeşil likör şişeleri, cimrice doldurulmuş alaca ciltli defterler, eski zaman avizeleri, Katerina devrinden kalma bir asilzade üniforması, çelik kabzalı, paslanmış bir kılıçla beraber çeşit çeşit eski püskü şeyler arasında çiftliğin kilerinde hala durmaktadır. Binanın bir katına albay yerleşmişti. Kendisi evliydi. Uzun boylu, az konuşur, asık suratlı, dalgın bir adamdı. Ötekine de ince hisli, daima lavanta sürünür Çiçeklere ve kadınlara düşkün bir adam olan Albay'ın Yağberi işgal etmişti. Alayının subayları da diğer herhangi bir topluluktaki insanlardan farklı değildi. Aralarında iyiler de vardı, fenalar da, zekiler de bulunuyordu, aptallar da. İçlerinden biri, Avdey Ivanoviç Lüçkov adındaki kurmay yüzbaşısı düelloculuğuyla meşhurdu. Luçkov kısa boyluydu, yakışıklı değildi. Yüzü ufak, sarıntırak ve kuru, Saçları seyrekçe ve siyah, yüzünün çizgileri bayağı, ufacık gözleri koyu renkliydi. Daha küçükken yetim kalmış, yoksulluk ve fena muameleler içinde büyümüştü. Haftalarca sakin sakin otururdu. Fakat sonra birdenbire kudurmuş gibi herkese sataşır, herkesi tedirgin eder, herkesin gözlerine küstahça bakarak kavga çıkarırdı. Bununla beraber Avdey İvanoviç vazife arkadaşlarından kaçınmazdı ama lavantalı yaverden başka hiç kimseyle sıkı fıkı bir dostluğu da yoktu. İskambil oynamaz ve içki kullanmazdı. 1829 yılı mayısında manevraların başlamasından biraz önce alaya Fyodor Fyodorovich Kister adında sarışın, gayet alçak gönüllü, tahsil ve terbiyesi yerinde Alman ırkından bir Rus asilzadesi olan genç bir subari teğmeni katılmıştı. Bu genç subay... 20 yaşına kadar kendi aile ocağında annesi ve büyük annesi ile iki alasının kanatları altında yaşamıştı. Orduda vazife alması da yalnız ihtiyar halinde bile bir beyaz sorguçlu subay şapkasını heyecansız seyredemeyen büyük annesinin arzusu üzerine olmuştu. Vazifesine fevkalade bir hevesle değilse de gayretle ve hakkıyla ifa ediyordu. Züppe değildi ama temiz giyinir ve giydiğini yakıştırırdı. Geldiği gün Fyodor Fyodorovic önce amirlerinin huzuruna çıktıktan sonra evini düzene koymaya başladı. Beraberinde ucuz duvar kağıtları, birkaç seccade, etajer vesaire getirmişti. Bütün duvarları ve kapıları kağıtladı, şuraya buraya paravanlar koydu, avluyu temizletti, ahır ve mutfağı yeniden düzene koydu. Hatta banyon için de yer ayırdı. Tam bir hafta uğraştı. Fakat bundan sonra onun odasına gitmek ne büyük bir zevkti. Pencerelerin önünde... Üzeri ufak tefek eşya dolu temiz bir masa bulunuyordu. Köşeye kitap rafı konmuş, üzeri şillerin, Gothen'ın büsleriyle süslenmişti. Duvarlara haritalar, dört tane geyik başı, avcı tüfekleri asılmıştı. Masanın yanı başında muntazam ağızlıklı pipolar sıralanmıştı. Sopaya bir kilim serilmiş, bütün kapılara kilit konmuş, pencerelere perdeler asılmıştı. Fyodor Fyodorovic'in odasında tam bir düzen ve temizlik göze çarpıyordu. Öteki arkadaşlarının evleri ise büsbütün başkaydı. İnsan ekseriya çamurlu avludan güçlükle yol bulup geçebilirdi. Sopalarında yelken bezinden yapılmaz sökük dökük paravanın arkasında bir nöbetçe er horuldardı. Yerde çürümüş samanlar, ocak üzerinde çizmeler, kundura boyasıyla dolu kırık bir kavanoz, asıl odanın içinde de üstü tebeşirle çizik olmuş çarpık bir oyun masası, masanın üstünde koyu kahverengi soğuk çayla yarıya kadar dolu bardaklar, Duvarın yanında geniş, kırık ve yağlı bir kanepe, pencere kenarlarında pipokülleri. Evin sahibi, arkasında koyu kırmızı kadife astarlı, ot yeşili gecelik elbisesi ve başında, as yamalı işlemeli takkesiyle kaba saba bir yumuşak koltukta oturmuş olarak görünür, yanında da boğazında kirli bakır tasmasıyla biçimsiz şekilde şişman. Hiçbir işe yaramaz bir köpek orlamaktadır. Bütün kapılar ardına kadar açıktır. Fyodor Fyodorovic'den yeni arkadaşları pek hoşlandılar. Temiz yürekliliği, alçak gönüllülüğü, sıcak kanlılığı ve her güzel şeye karşı olan fıtri temayülü, kısaca başka bir subayda belki de yakışık almaz bulacakları bu gibi şeyleri için onu sevmişlerdi. Kister'e Güzel Hanım adını veriyorlar ve ona karşı nazik, tatlı davranıyorlardı. Yalnız Avdey Ivanoviç Luchkov ona şüpheli bir gözle bakıyordu. Bir gün Talimden sonra Luchkov onun yanına gitti. Dudaklarını hafifçe büzüp burun deliklerini açarak "Merhaba Knaster efendi." dedi. Kister ona şaşkın şaşkın baktı. Öteki tekrarladı. "Saygılarımı sunarım Knaster efendi." "Benim adım Kister'dir efendim. Sahi mi Knaster efendi?" Fyodor Fyodorovich arkasını dönüp evine gitti. Luchkov onun arkasından gülümseyerek baktı. Ertesi gün Talim biter bitmez hemen yine Kister'in yanına gitti. Hey, nasılsın bakalım, kinder balzam efendi.'' Kister adam akıllı kızmıştı. Onun yüzüne dik dik baktı. Luçkov'un ufacık, safralı gözleri haince bir sevinçle parladı. ''Size söylüyorum, Kinderbalzam balzam efendi.'' ''Efendi?'' dedi Kister. ''Bu şakanız ahmakça ve terbiyesizce bir şaka işitiyor musunuz?'' ''Ahmakça ve terbiyesizce.'' Luçkov sakin bir sesle sordu. Ne zaman çarpışacağız? Ne zaman isterseniz. Hatta yarın. Ertesi sabah düello ettiler. Luchkov, Kister'i hafifçe yaraladı ve şahitlerin son derece hayretleri içinde, yaralının yanına giderek elinden tuttu ve ondan af diledi. Kister iki hafta kadar evinde yattı. Luchkov birkaç defa yaralıyı ziyarete gitti. Kister iyileştikten sonra da Luchkov onunla dost oldu. Genç subayın cesareti mi hoşuna gitmişti, yoksa ruhunda pişmanlığa benzer bir his mi uyanmıştı, bunu kestirmek zordu. Kister'le yaptığı düellodan sonra ondan hemen hiç ayrılmamış ve önce ona Fyodor diye hitap ederken sonraları, ''Fedya, fedya Fyodor'un teklifsizlik, sevgi ve samimiyet ifade eden şeklidir.'' demeye başlamıştı. Onun yanında bulunduğu sıralarda bambaşka bir adam oluyordu ve tuhaftır, uysallık, yumuşaklık ona yakışmıyordu. Nasıl olsa hiç kimse de kendisine karşı bir yakınlık uyandıramıyordu. Onun nasibi böyleydi. O, sanki kendilerine başkaları üzerinde nüfus sahibi olmak hakkı verilmiş bir sınıf insanlardandı. Fakat tabiat böyle bir hakkı, haklı gösterecek istidatları ondan esirgemişti. İyi bir tahsil görmediği ve zekasıyla sivrilemediğine göre iç yüzünü açığa çıkarmamalıydı. Belki de kötü huyları bilhassa, Tahsil ve terbiyesindeki noksanlıkları hissedişinden, kendini değişmez bir maske altında gizlemek arzusundan ileri gelmişti. Luchkov ilk önce insanlardan nefret etmeye kendini zorladı. Sonra farkına vardı ki onları yıldırmak güç bir şey değildir. Bu sefer sahiden onlardan nefret etmeye başladı. Luchkov kendisinin yalnız bir ortaya çıkıvermesiyle bayağının üstünde olan her konuşmayı derhal durdurmaktan zevk alırdı. Ben bir şey bilmiyorum, bir şey öğrenmemişim. İstidat ve kabiliyetlerim de yok diye düşünürdü kendi kendine. Öyleyse siz de bir şey bilmeyin ve benim önümde istidatlarınızı göstermeyin. Kister, Luchkov'u bu tabiatından belki de nihayet vazgeçirebilmişti. Çünkü onunla tanışmaya kadar bu kabadayı subay gerçek bir idealiste, yani menfaatsizce ve temiz yürekle hulyalara dalan, bunun içinde alçak gönüllü olan ve yalnız kendi nefsini düşünmeyen hiçbir insana rast gelmemişti. Luçkov bazen de sabahleyin Kister'in yanına gider, piposunu yakar ve sessizce bir koltuğa yerleşirdi. Kister'in yanında kendi cahilliğinden utanmazdı. Onun alınan alçak gönüllülüğüne itimat ederdi. Hem de haklı olarak. ''Ee, söyleyin bakalım. Dün ne yaptın?'' diye söze başlardı. ''Muhakkak okudun değil mi?'' ''Evet, okudum.'' ''Okudun. Okuduğunu anladık kardeşciğim. Anlat bakalım ne okudun?'' Luchkov alaylı tonunu nihayete kadar sürdürürdü. Kleist'in İdil'ini okudum, birader. Ah, ne güzel. Müsaade et de sana birkaç satırını tercüme edeyim. Kisler tercüme ederken Luchkov alnını kırıştırıp dudaklarını sıkarak dikkatle dinler, yüzünde tatsız bir gülümseyişle, "Evet, evet, güzel. Gerçekten güzel. Hatırlıyorum, bunu okumuştum. Gerçekten güzel." diye tekrarladı. Sonra da kelimeleri uzata uzata, adeta istemeyerek ilave ederdi. Rica ederim, anlatsana bana 14. Lüye hakkında ne düşündüğünü. Kister, 14. Lüye hakkında izata girişir, Luchkovsa birçok yerlerini hiç anlamaz, bazı yerlerini de yalnız anlar ve nihayet bir mülaza açıklamasına kalkardı. Fakat soğuk terler dökerek, ya yalan yanlış bir şey söylersem diye düşünürdü. Gerçekten de ekseriye yalan söylerdi. Fakat Kister ona hiçbir vakit sert bir itirazda bulunmazdı. Bu iyi yürekli delikanlı adam da bilgiye karşı heves uyanıyor diye içinden sevinirdi. Ne yazık ki Lüçkov'un Kister'e bir şey sorması bilgisini artırmak hevesinden ileri gelmiyordu. Bunun sebebini Tanrı bilir, belki de ne biçim bir kafası olduğu hakkında doğrudan doğruya bir kanaate varmayı arzu ediyordu. Bu kafa gerçekten beyinsiz miydi yoksa sadece terbiye mi edilmemişti? Acı bir gülümseyişle kaç defa kendi kendine ''Ben aslında gerçekten aptalım.'' demiş, sonra derhal azametle dikilerek, küstahça, hayasızca etrafına bakmış ve şayet kendi bakışları karşısında bir arkadaşının gözlerini önüne eğdiğini fark ettiyse haince gülümsemiş, dişleri arasından ''Elbet kardeşim, çok okumuşsun, çok iyi bir tahsil, terbiye görmüşsün. Gösteririm ben sana.'' diye mırıldanmıştı. Subaylar, Kister'le Luçkov'un bu ani dostlukları üzerinde pek fazla durmadılar. Kabadayı'nın garipliklerine alışmışlardı. Şeytanla bebek arkadaş olmuş diyorlardı. Kister her yerde yeni dostunu övüyordu. Onunla münakaşaya kalkışmıyorlar çünkü Lüçkov'dan korkuyorlardı. Lüçkov başkalarının yanındaki Kister'in adını hiç anmıyordu. Fakat lavantalı yaverli olan samimiyetine nihayet vermişti. 2- Günay Rusya'daki arazi sahipleri balolar vermeye, subayları evlerine davet etmeye ve kızlarını onlarla evlendirmeye pek hevesliydiler. İşte Kililova köyünden 10 kilometre ötede 400 can kölesi ve büyük bir konağa olan Perekatov adlı böyle bir arazi sahibi yaşıyordu. 18 yaşında Maşenka adlı bir kızı vardı. Bir de karısı, Nenila Makariyevna. Bay Perekatov bir zamanlar süvari subaylığı etmiş fakat köy hayatına olan sevgisinden ve tembelliğinden, ordudan çekilmiş, bütün orta halli arazi sahipleri gibi huzur ve sükun içinde yaşamaya başlamıştı. Karısı Nenile Makarievna tamamıyla meşru bir surette olmasa da, dünyaya gelişini Moskovalı, asil bir zata borçluydu. Koruyucusu Nenuluşkasını kendi evinde itinayla yetiştirmişti ama daha ilk istenmesinde sanki fazla bir yükmüş gibi hemen elinden çıkarıvermişti. Nenila Makaryevna aslında güzel değildi. Bu asil efendi ona çeyiz olarak topu topu ancak on bin kadar veriyordu. Kız Perekatova dört elle sarıldı. Tahsil görmüş, zeki bir kızla evlenmek Perekatova pek cazip gelmişti. Nihayet kız asil ve yüksek bir memura mensuptu. Bu yüksek memur evlenmelerinden sonra genç evlileri himaye etmeye devam etti. Yani bunlardan tuzlu bıldırcın hediyesi, bu himaye ve kayırmadan kendi kârlı çıktığı anlamındadır. Adlı ve Perekatov'a ''Sen kardeşçiyim'' ve bazı da ''Sadece sen'' diye hitap etti. Nenile Makarievna, kocasını tamamıyla eline almış, bütün çiftliği kendi idare ediyordu. Hem de büyük bir dirayetle ve herhalde Bay Perekatov'dan çok daha güzel idare ediyordu. Kocasına karşı zorbaca davranmıyor... Onu iyi idare ediyor, elbiselerini bizzat kendisi ısmarlıyor, bir çiftlik sahibi aristokrata yakışacak olan İngiliz modasına göre onu giydiriyordu. Karısının talimatına uyarak Bay Perekatov, çenesindeki çok olgun bir ağaç çileğine benzeyen ili siili gizlemek için İspanyolvari'yi bir sakal koyuvermişti. Nenila Makarievna misafirlerine, Kocasının flüt çaldığını, bütün flüt çalanların bu sazı daha iyi tutabilmeleri için alt dudaklarının altında sakal bıraktıklarını söylerdi. Perekatov sabahları bile yüksek, temiz bir boyunbağa takar, muntazam taranır ve yıkanırdı. Bununla beraber kısmetinden çok memnundu. Her zaman tatlı tatlı yemek yiyor, istediğini yapıyor, uyuyabildiği kadar uyuyordu. Komşuların dedikleri gibi Nenile Makarievna evine ecnebi usulleri sokmuştu. Az hizmetçi kullanıyor, bunları temiz giyindiriyordu. Şöhret düşkünlüğü içini kemiriyor, hiç olmazsa bulundukları ildeki asilzadeler başkanın karısı mevkiini eline geçirmek istiyordu. Fakat ilçesinin asilzadeleri, onun evinde lezzetle doya doya yiyip içtikleri halde, başkanlığa yine de kocasını değil, bazı bir yarboy olan Burkoltz'u, bazı da emekli binbaşı Bründükov'u seçerlerdi. Perekatov onlara pek fazla başkent mahzuli görünüyordu. Perekatov'un kızı Maşenka, yüzce babasına benzerdi. Nenila Makarievna tahsil ve terbiyesine çok itina etmişti. Güzel Fransızca konuşuyor, oldukça iyi piyano çalıyordu. Orta boylu, hayli şişman ve beyazdı. Tombulca yüzü temiz, şen bir gülümseyişle parıldardı. Pek gür olmayan sarı saçları, koyu ela gözleri, tatlı sesi, kısaca her şeyi şirindi. Buna karşılık hiç nazlanmaması, boş inançları olmayışı, bozkurda büyümüş kızlarda görülmeyen okumuşluğu, bilgiliği, ifadelerindeki serbestliği, sözlerinde ve bakışlarındaki sakin sadeliği insanı istemeksizin hayrette bırakırdı. O serbestçe gelişmişti. Bir sabah, saat 12'de bütün Perekatov ailesi misafir salonunda toplanmışlardı. Aile başkanı sırtında yuvarlak, yeşil bir pırak, boynunda yüksek, kareli bir krabat, Ayağında nohut rengi pantolon, potinler, pencerenin yanında durmuş büyük bir dikkatle sinek avlıyordu. Kızı oturmuş nakış işliyordu. Küçük tombul eli kanaviçenin üstünde ağır ağır zarif bir hareketle inip kalkıyordu. Nenile Makarievna kanepeye oturmuş, susuyor ve yere bakıyordu. ''Alayına davetiye gönderdin mi? Sergey Sergeyeviç.'' diye kocasına sordu. ''Bu akşam için mi? Nasıl göndermem Maşer?'' ''Elbet gönderdim.'' Onu küçük anne. Ruslar kadınlarını küçük anne ve kadınlar da kocalarını küçük baba diye çağırırlar. Bu tabirler taşrada kullanılır. Medenileşmiş şehir halkı bunları kullanmaz diye çağırması kendisine yasak edilmişti. Emin ol. Hiç kavalye yok diye devam etti Nenila Makarievna. Kızlarla dans edecek kimse yok. Kocası sanki dansa eş bulunamayacağından pek üzülmüş gibi içini çekti. Maşa birdenbire sordu. Anneciğim ''Mösyö Lüçkov'da davet edildi mi?'' ''Hangi Luchkov? ''O da subaydır. Çok enteresan bir adam diyorlar. Nasıl yani?'' ''Evet, kendisi güzel değil, genç de değil. Ama ondan herkes korkuyor. Yaman bir düellocuyumuş. Annesi hafifçe kaşlarını çattı. ''Pek arzu ederdim onu görmeyi.'' ''Sergey Sergeyevich kızının sözünü keserek, ''Görünmeye değer nesi var canım?'' dedi. ''Acaba Lord Byron'a mı benziyor sanıyorsun?'' Biz de o zamanlar Bayrın'dan bahsedilmeye henüz yeni yeni başlanmıştı. Saçma şey. Gerçekten bir zamanlar ben de kavgacılığımla ün salmıştım. Maşa hayretle babasına baktı, güldü, sonra yerinden fırlayıp onun yanağını öptü. Karısı hafifçe gülümsedi. Fakat yalan söylememişti. Bu efendi gelir mi gelmez mi bilmem, dedi Neninla Makariyevna. Belki de gelir. Kız içini çekti. Sergey Sergeyevich şu mülazada bulundu. ''Bak kızım, sakın ona aşık olma. Bilirim siz hepiniz şimdi... şey... heyecanlısınız.'' Maşa safça ''Hayır.'' demekle yetindi. Nenile Makeriyevna kocasına soğuk bir bakışla baktı. Sergey Sergeyevich biraz bozularak saatinin zinciriyle oynadı. Sonra geniş kenarlı İngiliz şapkasını masanın üzerinden aldı, çiftlik işlerine bakmak üzere oradan çıktı. Köpeği korkak, çekingen bir halde usulca arkasından gitti. Zeki bir hayvan olduğundan, efendisinin evde pek fazla hükmü geçmediğini hissediyor, alçak gönüllü ve ihtiyatlı hareket ediyordu. Nenila Makarievna kızının yanına gitti, usulca başını kaldırarak tatlı tatlı gözlerinin içine baktı ve ''Aşık olduğun zaman bana söyleyecek misin?'' diye sordu. Maşa gülümseyerek annesinin elini öptü ve tasdik makamında birkaç defa başını salladı. Nenila Makarievna kızının yanağını okşayarak ''Dikkat et ha'' dedi. Ve kocasının arkasından çıkıp gitti Maşa koltukta arkaya yaslandı Başını göğsüne eğdi Parmaklarını birbirine geçirdi Ve gözlerini kırparak uzun uzun pencereye baktı Taze yanaklarında hafif bir kırmızılık belirmişti İçini çekerek doğruldu Ve işiyle uğraşmaya hazırlandı Fakat iğneyi düşürdü Yüzünü eline dayadı Ve tırnaklarının ucunu hafifçe ısırarak düşünceye daldı Sonra omzuna uzanmış eline baktı Kalkıp aynaya gitti Gülümsedi Şapkasını başına geçirerek bahçeye çıktı. O akşam saat sekizde misafirler gelmeye başladı. Bayan Perekatov büyük bir nezaketle hanımları Maşenka'da kızları karşılıyor ve meşgul ediyordu. Sergei Sergeyeviç çiftlik sahipleriyle çiftlik idaresine dair konuşuyor ve boyuna karısına bakıyordu. Biraz sonra da mahsus geciken şık giyinmiş iki dirhem bir çekirdek subaylar görünmeye başladı. Nihayet albay da yanında yaveri Kister ve Luçkov geldi. Bunları evin hanımına takdim etti. Lüçkov, bir şey sizin eğilerek selam verdi. Kister, adet olan, pek memnun oldum cümlesini mırıldandı. Perekatov, albayın yanına giderek hararetle elini sıktı. Duygulu duygulu gözlerine baktı. Albay, hemen kaşlarını çattı. Derken danslar başladı. Kister, Maşenka'yı dansa çağırdı. O sıralarda ekosez dansı pek rağbetliydi. Yirmi defa sıçrayarak salonun öbür ucuna varıp da durdukları zaman Maşa, ''Lütfen söyler misiniz?'' dedi. ''Arkadaşınız neden dans etmiyor?'' ''Hangi arkadaş?'' Maşa yelpazesinin ucuyla Luchkov'u gösterince Kister şu cevabı verdi. ''O hiçbir vakit dans etmez.'' ''Öyleyse niçin geldi?'' Kister biraz bozularak ''Onun arzu ettiği'' diye başlarken Masha'in kas özünü kesti. ''Siz bizim alayımıza geleli çok olmadı galiba, değil mi?'' Kister gülümsedi. ''Sizin alayınız mı?'' dedi. ''Hayır, çok olmadı.'' ''Burada ni? Burada içini sıkılmıyor mu? Ne münasebet? Burada öyle sevinli bir çevre buldum ki...'' ''Ya tabiat?'' Kister, tabiatın tasvirine koyuldu. Maşa başını kaldırmadan onu dinliyordu. Luçkov bir köşede durmuş, dans edenlere kayıtsız kayıtsız bakıyordu. Maşa birdenbire sordu. ''Bay Luçkov kaç yaşında acaba?'' Yaşı sandığıma göre 35 var. Maşa acele acele ilave etti. Diyorlar ki tehlikeli bir adammış. Çok sert tabiatlıymış. Biraz çabuk kızar. Ama çok iyi bir adamdır. Sonra yine diyorlar ki herkes ondan korkarmış. Öyle mi? Kister güldü. Kız. Peki ya siz? Onunla dostus. Sahi mi? Her taraftan onlara. Sıra sizde. Sıra sizde diye bağırıyorlardı. Her ikisi de örperdi ve tekrar yana sıçrılı yışlarla salonun bir ucundan öbür ucuna doğru ilerlemeye koyuldular. Danstan sonraki ister Luçkov'un yanına giderek dedi ki: "Seni kutlarım azizim, evin kızı senin hakkında boyuna sorular sordu." Luchkov da hor görücü bir edayla "Ha!" diye cevap verdi. "Şerefim üzerine, ne kadar güzel değil mi? Baksana bir kere." "Hangisi o?" Kister Maşa'yı gösterdi. Luçkov ''Evet, fena değil.'' dedi ve esnedi. Kester ''Ne soğuk adamsın.'' diye bağırdı ve başka bir kızı dansa davet etmek için koşup gitti. Luchkov esnemesine ve hatta gürültüyle esnemesine rağmen Kester'in verdiği haberden pek memnun olmuştu. Merak uyandırmak, izzeti hepsini dehşetle okşuyordu. Aşktan nefret ederdi ama sözde. İçindense kendini sevdirmenin zahmetli ve güç bir iş olacağını hissederdi. Kendini sevdirmek zahmetli ve güç bir iştir. Ama kayıtsızca bir tabır takınarak sessiz ve mağrur bir adam gibi görünmek pek basit, pek kolaydır. Lışkov çirkindi, genç de değildi. Fakat buna mukabil korkunç bir şöhreti vardı. Hazin yalnızlığın acı ve sessiz zevklerine alışmıştı. Kadınların dikkatini çekişi ilk defa olmuyordu. Bazıları, hatta onunla sıkı fıkı dostluk kurmaya çalışmışlar, fakat o bu teşvikleri amansız bir inatla def etmişti. İnceliğin, hisliğin kendisine yakışmadığını biliyordu. Buluşmalarda kalbini açma anlarında o ilk önce çolpalaşıyor, bayağlaşıyor, sonra da sıkıntıdan, hoyratlığı, adiliğe, hakarete kadar vardırıyordu. Bir zamanlar tanıştığı iki üç kadının biraz daha yakından tanışmalarının henüz daha ilk anlarından kendisine nasıl derhal soğuduklarını, ondan nasıl çabucak uzaklaştıklarını hatırlıyordu. Ve işte bunun için nihayet anlaşılmaz, Esrarengiz bir adam olarak kalmaya ve kaderin ondan esirgediğini hor görmeye karar vermişti. Anlaşılan insanlar umumiyetle başka türlü bir hor görüşü bilmiyorlar. İtirazlarının açıkça kendiliğinden yani iyi bir şekilde belirişi Luchkov'a yakışmıyordu. O daima kendini tutmak zorundaydı. Hatta kızdığı anlarda bile Luchkov kahkahayla gülmeye başladığı zaman bundan tiksinmeyen insan yalnız ki isterdi. Şiller'den çok sevdiği sayfaları Luçkova okuduğu sıralarda bu iyi kalpli Alman'ın gözleri duyarlığının asil sevinciyle parlarken bizim kabadayı onun önünde başı eğik oturur, bir kurt gibi bakardı. Kister bitkin düşünceye kadar dans etti. Luchkov durduğu köşeden hiç ayrılmadı. Kaşlarını çatmış, ara sıra göz ucuyla maşaya bakıyor, göz göze gelince de derhal gözlerine umursamaz bir ifade veriyordu. Maşa, Kister'le üç defa dans etti. Yüreği asil heyecanlarla dolu olan bu genç, onda büyük bir güven uyandırmıştı. Onunla neşeli neşeli konuşuyordu ama gönlünde bir huzursuzluk vardı. Aklı fikri Lüçkov'daydı. Mazurka havası gürledi. Subaylar zıplamaya, ökçeleriyle yeri tepmeye, omuzlarıyla apoletlerini hoplatmaya koyuldular. Siviller de ayaklarını yere vuruyorlardı. Luçkov hiç yerinden kımıldamıyor Dans ederek çabuk çabuk gelip geçen çiftleri ağır ağır gözleriyle takip ediyordu. Biri koluna dokundu, etrafına baktı. Yanındaki ona maşa'yı gösterdi. Maşa önünde duruyor, gözlerini kaldırmadan ona elini uzatıyordu. Luchkov ilk önce ona hayretle baktı. Sonra hiç umursamıyormuş gibi bir edayla kılıcını belinden çıkardı, şapkasını bir yere attı. Koltukların arasından çolpaca sıyrılıp geçti. Maşa'yı elinden tutarak, istemeye istemeye, can sıkıcı bir vazife görüyormuş gibi, zıplamadan, ökçe vurmadan, halka boyunca yürüdü. Maşa'nın kalbi şiddetle çarpıyordu. Nihayet, ''Niçin dans etmiyorsunuz?'' diye Luçkov'a sordu. ''Dans meraklısı değilim.'' dedi Luçkov. ''Yeriniz nerede? İşte orada.'' Luçkov, Maşa'yı sandalyesine kadar götürdü. Sakin bir edayla eğildi ve yine öyle sakin bir edayla köşesine döndü. Fakat içinde hırçınlık sevinçle kıpırdıyordu. Kister, maşayı dansa çağırdı. Dostunuz ne kadar garip bir adam. Kister, mavi ve temiz bakışlı gözlerini çapkınca kırparak, ''Sizi çok ilgilendiriyor galiba.'' dedi. ''Evet, çok bedbaht olmalı.'' Kister, ''Bedbaht mı? Bunu nereden çıkardınız?'' dedi ve güldü. Maşa, ciddi bir tavırla başını sallayarak, ''Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz.'' dedi. ''Bilmiyor muyum? Nasıl olur?'' Maşa tekrar başını salladı ve Luçkova doğru baktı. Luçkov bu bakışı fark etti. Sinsice omuzlarını silkti ve başka odaya doğru yürüdü. 3. O akşamdan sonra aradan birkaç ay geçti. Luçkov, bir defa olsun Perekatovlara gitmemişti. Buna mukabil Kister sık sık onları ziyaret ediyordu. Nenile Makaryevna onu sevmişti. Fakat Kister'i oraya çeken bu kadın değildi. Maşa onun hoşuna gidiyordu. Tecrübesiz, açılmamış bir adam olduğu için his ve fikir teatisinde büyük bir zevk buluyor. Genç bir erkekle genç bir kızın yüksek ve sakin bir dostluk kurmaları mümkün olduğuna temiz bir yürekle inanıyordu. Bir gün iyi bakılmış, haşarı üç at koşulu bir araba onu uçururcasına Perekatov'un evine götürüyordu. Bir yaz günüydü. Sıkıntılı ve sıcak bir gün. Hiçbir tarafta tek bir bulut yoktu. Ufukta gökyüzünün maviliği o kadar kesifleşiyordu ki Gözler bunu fırtına bulutu sanırdı. Perekatov'un yazları oturmak için yaptırdığı evin bütün pencereleri, bozkırlarda adet olan sakınganlık icabı güneşe karşıydı. Menila Makariyevna bütün panjurları daha sabahtan kapattırmıştı. Kister, serin, loş misafir odasına girdi. Işık yere, uzun çizgiler halinde, duvarlara kısa, sık şeritler halinde aksediyordu. Peterskov ailesi, Kister'i çok tatlı tatlı karşıladı. Yemekten sonra Nenina Makarievna dinlenmek için yatak odasına çekildi. Bay Perekatov misafir odasındaki kanepeye yerleşti. Maşa pencerenin yanında kasnağının başına geçti. Kisler de karşısına oturdu. Maşa kasnağına daha açmadan göğsünü hafifçe dayadı. Başına elleri arasına aldı. Kisler ona bir şeyler anlatmaya başladı. Maşa sanki birini bekliyormuş gibi onu dikkatsizce dinliyor, ara sıra babasına bir göz atıyordu. Nihayet birdenbire elini uzatarak ''Baksanıza Fyodor Fyodorovic'' dedi. ''Yalnız biraz daha yavaş konuşun. Babam uyudu.'' Gerçekten Bay Perekatov kanepede otururken adeti üzere başı sarkık, ağzı biraz açık, uyuyakalmıştı. Kister merakla sordu. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Bana gülersiniz.'' ''Hey tanrım, bu ne demek?'' Maşa başını öyle eğdi ki elleriyle kapalı olan yüzünün yalnız üst kısmı görülebiliyordu. Biraz şaşırpıp bozularak yarı işitilir bir sesle Bay Luchkov'u neden hiç getirmediğini Kister'den sordu. Maşa balo gecesinden sonra ondan ilk defa bahsetmiyordu. Kister sustu. Maşa birbirine geçmiş olan parmaklarının arasından ülkek ülkek baktı. Kister, düşüncemi size açıkça söyleyeyim mi? diye sordu. Neden söylemiyeyesiniz? ''Tabii, Bana öyle geliyor ki. Luchkov sizde büyük bir tesir bırakmış. Maşa hayır dedi. Ve yağ nakışı daha yakından görmek ister gibi kasnağın üzerine eğildi. Dar, altın renginde bir ışık şeridi saçlarına vurmuştu. ''Hayır.'' ''Fakat'' Kister gülümseyerek ''Peki'' dedi. ''Fakat'' ''Görüyor musunuz?'' dedi Maşa ve birdenbire başını kaldırdı. ''Öyle ki ışık şeridi doğru gözlerine gelmişti.'' ''İşte, görüyor musunuz?'' ''O'' ''Sizi ilgilendiriyor.'' O. E ''Evet.'' Maşa bunu duraklayarak söylemiş, biraz kızarmış, başını hafifçe öte yana çevirerek bu vaziyette sözüne devam etmişti. Bu adamda öyle bir şey var ki, Kister'e çabuk bir göz hareketiyle bakıp, ''Ama bana gülüyorsunuz işte.'' diye birdenbire ilave etti. Kister son derece yumuşak ve tatlı bir edayla gülümsedi. Maşa devam etti. ''Aklıma gelen her şeyi size söylerim. Çünkü bilirim ki siz benim arkadaşım demek istemişti. İyi bir dostumsunuz.'' Kister, teşekkür makamında eğildi. Maşa biraz sustu ve çekingen, sıkılgan bir halde ona elini uzattı. Kister, parmaklarının ucunu saygıyla sıktı. Maşa, o galiba çok garip bir adam, dedi ve dirseklerini tekrar kasnağa dayadı. Garip mi? Evet, zaten garip olduğu için bende ilgiyi uyandırıyor, diye kurnazca ilave etti Maşa. Kister, önemli bir edayla itiraz ederek dedi ki, Luchkov asil ruhlu, Harikulade bir adamdır. Alayımızda onu anlamıyorlar, yalnız dışından görüyorlar. Şüphesiz serttir, gariptir, sabırsızdır ama iyi adamdır. Maşa, Kister'i can kulağıyla dinliyordu. Onu buraya getireceğim. Kendisine sizden çekinmemesini, insandan kaçmanın gülünç olduğunu söyleyeceğim. Ona diyeceğim ki, o, ben ona ne söyleyeceğimi bilirim. Yalnız sanmayınız ki ben... Kister şaşırıp bozulmuştu. Maşa da bozulmuştu. Nihayet o sizin sadece, şey, sadece hoşunuza gidiyor. Ya, elbette. Tıpkı birçoklarının hoşuma gittiği gibi. Kister ona kurnazca baktı ve memnun bir halde. Peki, peki, dedi. Onu size getireceğim. Ama hayır. Peki, her şey yoluna girecek. Ben her şeyi yoluna koyarım. Maşa gülümseyerek, ah siz yok musunuz?'' dedi ve parmağıyla onu tehdit etti. Bay Perekatov esniyerek gözlerini açtı. Uyumuşum galiba, diye hayretle mırıldandı. Bu şüphe ve bu hayret her gün tekrarlanırdı. Maşayla Kister, Şiller'den bahsetmeye başladılar. Bununla beraber Kister'in gönlü pek rahat değildi. İçinde hasede benzer bir şeyler kımıldanıyordu. Ve asıl bir duygu zoruyla kendi kendine kızıyordu. Nenila Makariyevna misafir odasından indi. Çay getirildi. Bay Perekatov köpeğini birkaç defa değnek üzerinden atlattı ve sonra... Bütün bu marifetleri ona kendisinin öğrettiğini açıkladı. Bu açıklama sırasında köpeği nezaketle kuyruğunu sallıyor, yalanıyor, gözlerini kırpıştırıyordu. Nihayet, bu ucu sıcaklık azalıp da akşam yeli esmeye başlayınca bütün Perekatova ailesi kayın ağaçları arasında gezmeye çıktılar. Kister emirlerini yerine getireceğini anlatmak istiyormuş gibi boyuna Maşa'ya bakıyordu. Maşa içinden hem sıkıntı, hem neşe, hem de korku duyuyordu. Kişler birden bire damdan düşer gibi son derece tunturaklı bir dille genel olarak aşktan, dostluktan bahse başladı. Fakat Nenininle Makariye Evna'nın gözetleyici açık bakışlarının farkına varınca birden bahsi değiştirdi. Güneş parlak, muhteşem kızıllıklar içinde batıyordu. Dümdüz düz geniş bir çayır, kayın ağaçlarından meydana gelen korunun önünde uzanıp gidiyordu. Maşa'nın aklına birden bire kovalamaca oynamak geldi. Kadın hizmetçiler, uşaklar da geldi. Bay Perekatov, karısıyla Kisterde, Maşa'yla birlik oldular. Kadın hizmetçiler, dal kabukça, hafif çığlıklarla koşuşuyorlardı. Perekatov'un uşağı, Nenile Makariyevna'nın kocasından ayırmak cüretinde bulundu. Bir hizmetçi kadın kendisini hanımına kaptırdı. Kister, Maşa'dan ayrılmadı. Yerine her alışında ona iki üç kelime söylüyordu. Koşmaktan kıpkırmızı kesilen Maşa, onu gülümseyerek dinliyor, eliyle saçlarını düzeltiyordu. Akşam yemeğinden sonra Kister ayrılıp gitti. Sessiz, yıldızlı bir geceydi. Kister kasketini çıkardı. Heyecanlıydı. Boğazı hafifçe bastırılıyormuş gibi oluyordu. Nihayet, adeta işitilecek kadar açık. ''Evet'' dedi. ''Onu seviyor. İkisini birleştireceğim. Bu kızın bana beslediği itimadın doğruluğunu ispat edeceğim.'' Maşa'nın Luchkov'a karşı açıkça bir sevgi ve ilgisi olduğunu ispat edecek ortada henüz bir şey olmadığı, Maşa'nın kendi söylediğine göre, Luchkov onda yalnız merak uyandırdığı halde, Kister bu anda kendi kendine tam bir roman uydurmaya ve bunda kendi vazifesini de yine bile muvaffak olmuştu. Kendi hislerini feda etmeye karar vererek, ''İşten bir bağlılıktan başka bir şey hissetmiyorum zaten.'' diye düşündü. Kister, gerçekten de kendine arkadaşlık uğruna, kabul edilmiş bir vazife uğruna feda edecek istidat ve kabiliyetteydi. O çok okuyor, bunun içinde kendini tecrübeli, hatta derin görüşlü bir insan farz ediyor, paraziyelerinin doğruluğundan şüphe etmiyordu. Hayatın sonsuz denecek kadar çeşitli olduğunu, hiçbir vakit tekrarlanmadığını fark etmiyordu. Kister yavaş yavaş şevk ve heyecana geldi. Kendisine düşen vazifeyi heyecanla düşünmeye başladı. Sıkılgan, aşık bir kızla, Sadece, hayatında, belki de kendisine bir defa bile sevmek ve sevilmek nasip olmadığı için katılaşan bir erkeğin arasına girmek, onları birleştirmek, onlara yine kendilerinin duygularını açıklamak ve sonra fedakarlığının büyüklüğünü kimseye hissettirmeden aralarından çekilip uzaklaşmak. Ne güzel bir hareket. Gecenin serinliğine rağmen bu temiz yürekli hulyacının yüzü ateş gibi yanıyordu. Ertesi günü sabah erkenden luşkova gitti. Lüçkov adeti üzere kanipeye uzanmış piposunu tüttürüyordu. Kister selam verdi ve ciddi bir sesle, ''Dün Perakatovlardaydım.'' dedi. Lüçkov kayıtsızca, "Ya" diye cevap verdi ve esnedi. ''Evet, çok iyi insanlar.'' ''Sahi mi?'' ''Senden bahsettik.'' ''Şeref duyarım. Kiminle?'' ''İhtiyarlarla ve kızlarıyla.'' O, hani şu tombulca kızla mı?'' O çok iyi bir kız, Luchkov. Evet, evet, hepsi çok iyi. Yok, Luchkov. Sen bu kızı iyi bilmiyorsun. Ben şimdiye kadar böyle zeki, iyi ve duygulu bir kıza rastlamadım. Luchkov, genzinden bir şarkı mırıldanmaya başladı. Sana söylüyorum yahu. Luchkov alayla, sen ona aşıksın, fedya, dedi. Katiyen, aklımdan bile geçirmiş değilim. Fedya, sen ona aşıksın. Ne saçma şey! Sanki insan Luçkov kelimeleri uzata uzata aşıksın, ac canımın içi, gözümün bebeği diye bir şarkı tutturdu. Kister'in canı sıkıldı, hiddetle, e ee, avde, utanmıyorsun da dedi. Başka birisi olsaydı Luçkov, alayı daha da artırırdı, ama Kister'e yapamazdı. Yavaş sesle, peki, peki. Sprešansid üç, Ivan Andriyich diye mırıldandı. ''Kızma canım.'' Kister, ''Dinle, avdey.'' diye hararetle başladı ve onun yanına oturdu. ''Bilirsin ki seni severim.'' Luçkov suratını ekşitti. ''Yalnız sende bir şey var ki, itiraf edeyim hoşuma gitmiyor. Sen hiç kimseyle tanışmak istemiyorsun. Hep evinde oturur, iyi insanlarla münasebetten kaçınırsın. Nihayet dünyada iyi insanlar da var. Hadi, diyelim ki hayatta aldatılmışsın, kırılmışsın. Herkesin boynuna sarılma.'' Ama herkese arka çevirmen neden icab etsin? Bu gidişle galiba bir gün beni de bir tarafa atı vereceksin. soğuk soğukkanlılıkla piposunu tüttürmekte devam ediyordu. İşte bunun için seni kimse tanımıyor benden başka. Başkası belki de senin hakkında Tanrı bilir neler düşünür. Abdey kısa bir susmadan sonra Kistler ilave etti. Sen fazilete inanmaz mısın? Abdey Nasıl inanmam? İnanırım. Kister hararetle onun elini sıktı ve dokunaklı bir sesle devam etti. ''Ben seni hayatla barıştırmak istiyorum. Neşeleneceksin. Açılacaksın. Evet açılacaksın. O zaman bilsen ben ne kadar sevineceğim. Yalnız ara sıra kendini ve zamanını benim emrime bırakmaya razı ol. Bugün günlerden neydi? Ha pazartesi. Yarın salı. Çarşamba günü? Evet, çarşamba günü seninle Perekatovlara gideriz.'' ''Seni görmekle ne kadar memnun olacaklar ve biz de orada neşeli vakit geçireceğiz.'' ''Şimdi müsaade et de bir pipo içeyim.'' Lüçkov kanepede hiç kımıldamadan yatıyor, tabana bakıyordu. Kister piposunu tüttürdü, pencerenin yanına gitti, parmaklarıyla camları tıkırdatmaya başladı. Lüçkov birdenbire ''Demek benden bahsettiler ha diye sordu. Kister önemli önemli ''Evet, bahsettiler.'' dedi. ''Peki nasıl bahsettiler?'' İşte öyle, bahsettiler. Seninle tanışmayı çok arzu ediyorlar. Yani asıl hangisi? Hele bakın, ne de meraklı. Lüçkov, hizmetçisini çağırdı. Atını eğerlemesini emretti. Nereye gideceksin? At talimi yerine. Hadi, Allah'a ısmarladık. Şu halde Perekatovlara gideceğiz, değil mi? Lüçkov tembel tembel. Peki, istediğin olsun, dedi ve gerindi. Kister, aferin delikanlı, diye bağırdı. Sokağa çıktı, düşündü, derin bir nefes aldı. 4 Maşa, tam misafir salonunun kapısına yaklaşırken Kister'le Luchkov'un geldiğini haber verdiler. Hemen odasına döndü, aynaya yaklaştı. Yüreği çarpıyordu. Hizmetçi kız onu misafir salonuna çağırmaya geldi. Maşa, biraz su içti, merdivenlerde iki defa durakladı ve nihayet aşağı indi. Bay Perekatov evde değildi. Nenila Makarievna kanepede Luchkov sırtında üniforma, şapkası dizleri üstünde, bir koltukta oturuyordu. Kister de ona yakın oturmuştu. Maşa odaya girince her ikisi de ayağa kalktı. Kister, her zamanki dostça gülümsemesiyle, Luchkov resmi ve zoraki bir edayla. Maşa onlara sıkılarak eğildi ve annesinin yanına gitti. İlk on dakika esenlikle geçti. Maşa biraz dinlenince kendine geldi ve yavaş yavaş Luchkov'u tetkike başladı. Luchkov, Evin hanımının sorularına kısaca, fakat telaşlı telaşlı cevaplar verdi. Bütün onurlu insanlar gibi o da sıkılgandı. Nenila Makarievna misafirlerine bahçede bir gezinti teklif etti. Fakat kendisi yalnız balkona çıktı. O, bozkırda yaşayan birçok anneler gibi kızını gözü önünden ayırmamaya, elinde şişkin el çantasıyla apar topar peşinde koşmaya pek lüzum görmezdi. Gezinti hayli uzun sürdü. Maşa daha ziyade hislerle konuşuyor fakat ne ona ne de Luchkov'a bakmaya cesaret edemiyordu. Luchkov ona hiçbir şey söylemedi. Kister'in sesinde heyecan duyuluyordu. Nedense çok gülüyor, gevezelik ediyordu. Dereye vardılar. Derenin kenarında birkaç adım ötede, suyun geniş, yuvarlak yapraklarla örtülü dümdüz yüzünde duruyor gibi görünen bir su zambağı vardı. ''Ne güzel çiçek'' dedi Maşa. Sözünü bitirmeye kalmadan Luchkov kılıcını çekti, bir eliyle söğüt ağacının ince dallarına tutundu ve bütün vücudunu suya doğru sarkıtarak çiçeğin başını devirdi. Maşa korku içinde, ''Burası derindir, aman dikkat edin!'' diye bağırdı. Luçkov, kılıcın ucuyla çiçeği kenara, Maşa'nın ayaklarının dibine kadar çekip getirdi. Maşa eğildi, çiçeği aldı ve Luçkov'a tatlı, sevinçli bir şaşkınlıkla baktı. Kister, ''Bravo!'' diye bağırdı. Luçkov kesik kesik, ''Fakat yüzme bilmem ki!'' dedi. Maşa bu sözü beğenmemişti. ''Bunu niçin söyledi?'' diye düşündü. Luçkov'la ister Perekatovlar'da akşama kadar kaldılar. Maşa'nın içinde yepyeni, görülmemiş bir şeyler oluyordu. Yüzünde düşünmeli bir kararsızlığın izleri kaç defadır kendini gösteriyordu. Daha ağır hareket ediyor, annesinin bakışlarından kızarmıyor, aksine kendisi sanki onları arıyor, sanki annesine bir şeyler soruyordu. Bütün akşam Luçkov ona karşı tutuk, bir çeşit çolpaca dikkat ve ilgi göstermişti. Fakat bu çolpalık bile onun masum gururunu okşamıştı. İki arkadaş birkaç gün sonra tekrar geleceklerini vaat edip gittikten sonra, Maşa sessizce odasına çekildi. Uzun müddet şaşkın bir halde etrafına bakındı. Nenila Makarievna yanına geldi. Onu her zamanki adeti üzere öptü, kucakladı. Maşa annesiyle konuşmak ister gibi dudaklarını araladı fakat bir tek söz bile söylemedi. İtirafta bulunmak istediyse de neyi itiraf edeceğini bilmiyordu. İçinde sessiz bir kaynaşma oluyordu. Gece dolabının üstünde Lüçkov'un kopardığı çiçek su dolu, temiz bir bardağın içinde duruyordu. Maşa, yatağında ihtiyatla doğruldu, dirseğine dayandı, taze dudakları çiçeğin beyaz taze yapraklarına hafifçe dokundu. Ertesi gün Kister arkadaşına sordu. ''Ey, nasıl? Perekatovları beğendin mi?'' ''Haklı mıymışım ha? ''Söyle bakalım.'' Lüçkov cevap vermedi. ''Yoo, söyle söyle. Gerçekten bilmiyorum.'' ''Eh, yeter. Şu... Neydi adı?'' ''Mashenka. Şöyle böyle. Fena değil.'' Kister Ha, işte görüyorsun ki.'' dedi ve sustu. Beş gün sonra Lüçkov kendiliğinden Perekatovları ziyaret etmeyi Kister'e teklif etti. Onlara... Kendisi yalnız başına gidemezdi. Kister, yanında olmayınca konuşmayı idare etmek kendisine düşecekti. Ve o da bu işi beceremeyecekti. Bunun için mümkün olduğu kadar bundan çekiniyordu. İki arkadaşın bu ikinci ziyaretlerinde maşa daha serbest, daha senli benli olmuştu. Annesini davetsiz bir itirafla rahatsız etmediğinden dolayı şimdi içinden seviniyordu. Yemekten önce Luchkov, henüz hiç binilmemiş bir taya binmeye atıldı ve haşarılıklarına, sıçrayışlarına bakmadan... Onu adam akıllı yok getirdi. Gece Luchkov önce coştu, alay etmeye, gülmeye başladı. Gerçi çabuk kendini topladı ama yine de Maşa'nın üzerinde bir an için fena bir tesir bırakmıştı. Maşa, Lüçkov'un kendisine ne gibi bir his uyandırdığını henüz kendisi de bilmiyordu. Fakat onda beğenmediği ne varsa hepsini de betbahtlığın, yalnızlığın tesirine yüklüyordu. 5. İki ahbap, Perekatovları sık sık ziyarete başlamışlardı. Hislerin durumu gittikçe ağırlaşıyordu, pişman olmuyordu. Hayır, fakat hiç olmazsa sabır ve tahammülünü imtihana çeken bu tecrübenin müddetini kısaltmayı arzu ediyordu. Maşa'ya karşı olan sevgisi günden güne artıyor, Maşa da ona teveccüh gösteriyordu. Fakat sadece bir aracı, bir sır saklayıcı, hatta bir arkadaş olarak kalmak. Ne ağır, ne nankör bir iş. Heyecanlı kimseler ıstırapların kutsallığından ıstıraplarda saadet bulmaktan çok bahsederler. Fakat Kister'in sıcak ve açık kalbine onlar hiçbir saadet veremiyordu. Nihayet bir gün, Lüçkov giyinip kuşanarak onun yanına geldiği ve arabanın kapı önünde beklediği bir anda dostunun hayretleri arasında evde kalacağını açıkça söyledi. Lüçkov yalvardı, canı sıkıldı, gücendi, kızdı. Kister baş ağrısını bahane etti. Lüçkov da yalnız gitti. Kabadayı son zamanlarda Birçok hususlarda değişmişti. Arkadaşlarını rahat bırakıyor, acemileri tedirgin etmiyordu. Kister'in önceden söylediği gibi ruhu gelişmemişse de gerçekten biraz sakinleşmişti. Bundan önce ona hayal kırıklığına uğramış bir adam denilemezdi. Çünkü hemen hemen hiçbir şey görmemiş ve çekmemişti. Bunun için maşanın onun fikrini meşgul etmesi şaşılacak bir şey değildi. Böyle olmakla beraber kalbi yumuşamamıştı. Yalnız kızgınlığı biraz yatışmıştı. Maşa'nın ona karşı beslediği duygularsa garip duygulardı. Doğrudan doğruya yüzüne bakamıyor, onunla konuşmuyordu. Yalnız kaldıkları zaman Maşa'yı bir sıkıntı, bir tutkunluk, bir korku alıyordu. Maşa, onu müstesna bir adam sayıyor, onun yanında cesareti kırılıyor, heyecanlanıyor, onu anlayamadığına, onun itimadına layık olmadığına hükmediyordu. Mahzun, ümitsizlik içinde fakat durmaksızın onu düşünüyordu. Kister'in yanında bulunmasıysa aksine onu tezkehin ediyor, ruhuna perahlık veriyordu. Ama onda ne sevinç ne de heyecan uyandırıyordu. Kardeşinin koluna yaslanıyor gibi, onun koluna yaslanarak saatlerce onunla konuşabilir, dostça gözlerine bakar, gülüşlerine güler, fakat onu pek seyrek aklına getirirdi. Lüçkov'da ise bu genç kız için muammalı bir şeyler vardı. Onun ruhunun, bir orman gibi karanlık olduğunu hissediyor, var kuvvetiyle bu esrarengiz karanlığa nüfuz etmeye çalışıyordu. Hani çocuklar uzun müddet derin bir kuyuya bakarlar, bakarlar da nihayet ta dibindeki sakin, siyah suyu seçerler, İşte o da tıpkı onlar gibi. Lüçkov misafir odasına yalnız girince, Maşa önce ürktü, fakat sonradan sevindi. Çok defa ona öyle gelmişti ki sanki Luçkov'la aralarında şimdiye kadar ifade etmek fırsatını bulamadığı bir çeşit anlaşmazlık vardı. Luçkov, hislerin gelmemesi sebebini söyledi. Perekatovla karısı buna üzüldüklerini gösterdiler. Fakat Maşa Luçkov'a inanmak istemeyen bir bakışla bakıyor ve beklemekten üzülüyordu. Yemekten sonra ikisi baş başa kaldılar. Maşa ne söyleyeceğini bilmiyordu. Piyanoya oturdu. Parmakları tuşların üzerinde hızlı hızlı titrek titrek koşuyordu. İkide bir duraklıyor ve ondan ilk sözü bekliyordu. Lüçkov, müzikten anlamaz, müziği sevmezdi. Maşa ona Rossini'den, Rossini o zamanlar henüz moda olmaya başlamıştı, Mozart'tan bahis açtı. Lüçkov'un cevapları sadece, ''Evet efendim, hayır efendim, elbette efendim.'' O ne enfesten ibaret kalıyordu. Maşa, Rosin'in bir temi üzerinde parlak varyasyonlar çalmaya başladı. Luchkov dinledi, dinledi. Ve nihayet, Maşa başını çevirip de baktığı zaman, yüzü o derece riyasız bir sıkıntı ifade ediyordu ki, kız derhal yerinden fırladı ve piyanonun kapağını küt diye kapadı. Pencerelerin yanına giderek uzun uzun bahçeye baktı. Luchkov yerinden kımıldamıyor, hep susuyordu. Maşa'nın yüreğindeki ürkekliğin yerini sabırsızlık almaya başlamıştı. ''Bu ne demek oluyor?'' diye düşünüyordum Maşa. İstemiyorsun yahut da elinden gelmiyor, öyle mi? Utanmak sırası Luçkov'a gelmişti. Her zamanki üzüntülü kararsızlığını yine hissetmeye başladı. Hatta kızmıştı da. Şeytana uydum da bu kızla münasebet tesis etmeye kalktım, diye kendi kendine mırıldandı. Halbuki bu anda Maşa'nın kalbine tesir etmek ne kadar kolaydı. Luçkov'un tahayyül ettiği gibi garip de olsa, Böyle harikulade bir adam ne söylese, hepsini anlar, hepsini bağışlar, her şeye inanırdı. Fakat bu ağır, manasız susuşa ne demeli? Teessüründen gözleri yaşardı. Eğer açılmak istemiyorsa, eğer ben onun itimadına layık değilsem, niye bize geliyor? Yoksa acaba ona fikrimi söylemeyi mi beceremiyorum diye düşünüyordu. Birdenbire Luçkova döndü ve ona öyle sorucu, öyle ısrarlı bir bakışla baktı ki, bu bakışı anlamamak ve susmaya devam etmek imkansızdı. Kekeliyerek ''Maria Sergeyevna'' diyebildi. ''Ben, şey, ben size bir şey söylemek istiyorum.'' Maşa süratle cevap verdi. ''Söyleyin.'' Loçkov tereddütle etrafa bakındı. ''Şimdi söyleyemem.'' dedi. ''Neden?'' ''Sizinle yalnız konuşmak isterdim.'' ''İşte şimdi yalnızız ya.'' ''Evet ama burada evin içinde...'' Maşa bozuldu, şaşırdı. Eğer reddedersem her şey biter diye düşündü. Merak ve tecessüz Hazreti Havva'yı mahvetmişti. Nihayet kabul ediyorum dedi. Peki ne zaman, nerede? Maşa hızlı hızlı düzensiz soluyordu. Yarın, akşam üzeri, uzun çayırın ilerisindeki kuruyu biliyor musunuz? Değirmenin arkasındaki mi? Maşa başıyla tasdik etti. Saat kaçta? Bekleyin. Daha fazla hiçbir şey söyleyemedi. Sesi kesildi, yüzü soldu ve hızla odadan çıktı. Bir çeyrek saat sonra Bay Perekatov her zamanki nezaketiyle Luçkov'u sopaya kadar geçirerek hararetle elini sıktı, unutulmamalarını rica etti. Misafiri uğurladıktan sonra büyüklene büyüklene uşağa ''Saçlarını kestirsen fena olmaz'' diye ihtarda bulundu ve cevap beklemeden düşünceli bir tavırla odasına döndü Yine aynı düşünceli tavırla kanepeye oturdu ve hemen oracıkta uyuya kaldı. Aynı günün akşamı Nenila Makariyevna kızına, "Bugün biraz solgunsun." dedi. "Rahatsız mısın yoksa?" "Hayır, iyiyim anneciğim." Nenila Makariyevna kızının boynundaki eşarbı düzelterek içinde biraz da ebeveyn tahakkümü sezilen bir ana ihtimamıyla devam etti. "Çok solgunsun. Yüzüme bak bakayım. Bak, gözlerin de neşesiz. Hiç iyi değilsin Maşa." Maşa bir kaçamak yolu bulmak için ''Bir parça başım ağrıyor.'' dedi. ''İşte bak, demek iyi bilmişim.'' Avucuyla kızının alnını tutarak ''Bununla beraber ateşin de yok.'' dedi. Maşa eğilerek yerden bir ipliği alıp kaldırdı. Nenila evna kollarının Maşa'nın ince beline hafifçe sardı, tatlı bir sesle ''Sanki bana bir şey söylemek istiyormuşsun gibi bir halim var.'' dedi. Maşa'nın içinden bir ürperme geçti. ''Benim mi?'' ''Hayır anneciğim?'' Maşa'nın o andaki sıkılıp bozulması annesinin gözünden kaçmamıştı. ''Evet, evet, istiyorsun. Düşün bakalım biraz.'' Fakat Maşa kendini toparlamayı başardı ve cevap verecek yerde gülerek annesinin elini öptü. ''Bana söyleyecek bir şeyin yok.'' demek, öyle mi? ''Evet, gerçekten söyleyecek bir şeyim yok.'' Kısa bir susuştan sonra Nenile Makarievna ''Sana inanırım.'' dedi. Bilirim ki benden hiçbir şeyi gizli tutmazsın. Öyle değil mi? Elbette anneciğim. Bununla beraber Maşa birazcık kızarmaktan kendini alamamıştı. Çok iyi de ediyorsun. Yoksa benden gizlemen ayıp olurdu. Hem senin ne kadar sevdiğimi bilirsin Maşa. O oh, nasıl bilmem anneciğim? Maşa burada annesini kucakladı. Neninna Makaryevna odanın içinde gezinerek, Peki bu kadar yeter dedi ve sorduğu şeyin hiçbir önemi olmadığını hisseden bir insan hal ve tavrıyla devam etti. Bugün Luçkov'la neler konuştunuz? Maşa, Luçkov'la mı? diye sakin sakin tekrarladı. İşte öyle, her şeyden konuştuk. Nasıl, onu beğeniyor musun? Evet, beğeniyorum. Hatırlıyor musun, onunla tanışmayı ne kadar isterdin, ne kadar heyecanlanırdın? Maşa arkasını çevirdi ve güldü. Nenile Makariyevna saf bir edayla, ''Ne garip adam.'' diye bir mülazada bulundu. Maşa onu savunmak için bir şeyler söylemek istediğiyse de kendini tuttu ve kayıtsızca, ''Evet, şüphesiz tuhaf bir adam. Fakat bununla beraber iyi bir adam.'' dedi. ''Elbette, elbette. Ama Bay Kister niçin gelmedi acaba?'' ''Galiba rahatsızmış. Ha, iyi ki hatırıma geldi. Bay Kister bana bir köpek yavrusu hediye etmek istemişti. Kabul etmeme müsaade eder misin?'' Ne? Hediyesini kabul etmek mi? Evet. E tabii kabul edersin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim." dedi Maşa. Nenila Makariyevna kapıya kadar gitmişken birden bire döndü. "Vadini hatırlıyor musun, Maşa?" "Hangi Vadi?" "Hani aşık olunca bana söyleyecektin." "Hatırlıyorum. E ee, ne oldu? Daha vakit gelmedi mi?" Maşa yüksek sesle güldü. "Gözlerime bir bak bakayım." Maşa parlak, cesur bir bakışla annesine baktı. Nenile Makarievna, ''İmkanı yok, beni aldatmak onun aklından bile geçmez. Ben de tutturmuşum, henüz daha çocuk.'' diye düşünerek içi rahatladı. Annesi çıktıktan sonra Maşa, ''Fakat bu durum gerçekten çirkin.'' diye düşündü. 6. Kister henüz uykuya yatmışken Lushkov içeri girdi. Kaba dayının yüzü hiçbir zaman yalnız bir duygu ifade etmezdi. Şimdi de öyleydi. Yapmacık bir kayıtsızlık, kaba bir sevinç, üstünlük duygusu gibi çeşit çeşit duygular yüzünde oynaşıyordu. Kister acele acele sordu. ''Hey, nasıl oldu, nasıl oldu? Nasıl olacak? Gittim, sana selamları var. Nasıl, hepsi iyi mi?'' ''Tabii, niçin iyi olmasınlar? Neden gitmediğimi sordular mı?'' ''Evet, sordulardı galiba.'' Tavana bakarak. Falsolu seslerle bir şarkı mırıldanmaya başladı. Kister önüne baktı ve düşünceye daldı. Lüçkov, kısık ve sert bir sesle, ''Bana bak!'' dedi. ''İşte sen zeki, çok okumuş bir adamsın ama bununla beraber bazı müsaadenle adam akıllı saçmalıyorsun. Yani ne demek istiyorsun? Bak anlatayım. Mesela kadın bahsinde sen bunları ne kadar göklere çıkarırsın? Onlar üzerinde şiirler okursun. Sana göre onların hepsi birer melek.'' Ama ne de güzel melekler ya, ben kadınları sever ve sayarım. Fakat, o, elbette, elbette diye sözünü kesti Luçkov. Seninle tartışacak değilim, ne haddime. Öyle ya, ben basit bir adamım. Ben demek istediğim ki, fakat niçin bilhassa bugün, bilhassa şimdi, sen kadınlardan bahsediyorsun. İşte öyle. Luçkov burada manalı manalı gülümsedi. İşte öyle. Kesler dostuna keskin bir bakışla baktı. Bu temiz yürekli genç, maşanın ona fena muamele ettiğini, belki de yalnız kadınların yapabilecekleri şekilde onu üzdüğünü sanıyordu. ''Seni üzüntülü görüyorum. Benim zavallı avdeyim. Doğrusunu söyleyiver.'' Luçkov kahkahayı bastı. Kendini beğenmiş bir edayla bıyıklarını düzelterek, kelimelerin arasını kese kese, ''Benim için üzülecek bir şey yoktur sanırım.'' dedi ve bir vaiz tavrıyla devam etti. ''Hayır. Bak, ne fedya.'' ''Kadın bahsinde yanıldığını sana hatırlatmak istedim dostum. İnan bana, kadınlar hep birbirinin aynıdır. Azıcık kendini yormaya, biraz etraflarında koşmaya bakar. Ve iş yolundadır. İşte Maşa Rekotova bile.'' Ya Lüçkov ayağını yere vurdu ve başını salladı. ''Bende bir hususiyet, bir cazibe plan var mı ha?'' ''Yok değil mi? Bununla beraber işte yarın için bana gizli bir buluşma vaat edildi.'' Kester kalkıp oturdu, dirseğine dayandı ve şaşkın şaşkın Luchkov'a baktı. Luchkov, sakin sakin devam etti. ''Akşam yiyin, bir ormanda, sakın öyle bilmem neler düşünme, bu sadece hemen şöyle, bilirsin, burada insanın içi sıkılıyor, kızcağız güzel, Ee ne fenalık var bunda?'' diye düşünüyorum. ''Evlenmesine evlenmem ben, ama şöyle bir ihtiyarlıktan silkinirim.'' ''Karı gibi hareketi sevmem ama kızcağızı pek âlâ eğlendirebilirim. Onunla birlikte bülbülleri dinleriz. Gerçekten böyle şeyler tam senin işindir. Fakat gel gelelim ki bu avratta bunu görecek göz yok. Senin yanında ben neyim sanki?'' Luçkov bir hayli söyledi. Fakat Kister onu dinlemiyordu. Başı dönüyordu, sarardı, elini yüzünde gezdirdi. Luçkov koltuğunda ileri geri sallanıyor, gözlerini süzüyor, geriniyor ve Kister'in heyecanını kıskançlığa vererek... Sevincinden neredeyse nefesi tıkanacak gibi oluyordu. Halbuki kislere azap veren şey kıskançlık değildi. Onu yaralayan öğrendiği gerçeğin kendisi değildi. Onun asıl, Lüçkov'un kayıtsızlığı, maşayı kabaca ihmali, maşa hakkında sarf ettiği, üstü örtülü, menfur sözler yaralamıştı. Sanki yüzünü ilk defa iyice gözden geçiriyormuş gibi kabadayıya dik dik bakmaya devam ediyordu. Demek o bunun için teşebbüs ve aracılıkta bulunmuştu. ''Bunun için çalışmıştı. Demek kendi hislerini, temayüllerini bunun için feda etmişti. İşte aşkın mutlu tesirleri.'' Nihayet, ''Abdey, demek sen onu sevmiyorsun, öyle mi?'' diye mırıldandı. Lüçko garazlı bir kahkaha atarak, ''Ne saflık. Mey Arkadya, Yunanca, mesut Çobanlar Diyarı, Mesud Ülke.'' diye cevap verdi. ''Temiz yürekli hisler.'' Bu durum karşısında bile fikrini değiştirmek istemedi. Şöyle düşünüyordu: Belki de eski alışkanlığına uyarak hırçınlaşıp titizleniyor. Yeni hislerini ifade için henüz yeni tabirler bulamamış. Sonra bizzat kendisinde de kisterde, hiddetin altında başka bir risk izlenmez miydi? Luchkov'un itirafı da sadece Maşayı ilgilendirdiği için ona pena tesir etmiş değil miydi? Kim bilir, Luchko belki de Maşayı gerçekten seviyordur. Fakat hayır, hayır, bin kere hayır. Bu adam aşık olsun. Safralı sarı yüzüyle, hastalıklı ve kedi gibi hareketleriyle böbürlenip duran bu adam iğrençtir. İğrenç. Hayır, Kester aşkının sırrını sadık bir dosta bu biçim sözlerle ifade edemezdi. Taşan bir saadet, dilsiz bir vecid içinde, gözleri parlak, mesut yaşlarla dolu, başını onun göğsüne yaslardı. Ne o birader, dedi Luçkov. Böyle beklemiyordun değil mi? Şimdi ise kızıyor musun? He? Kıskanıyor musun yoksa? İtiraf et. ''Fedya, ha <gülüyor> ha, gerçekten burnunun dibindeyken kızcağızı elinden alıverdim.'' Kister cevaba hazırlanırken bundan vazgeçti ve yüzünü duvara çevirdi. İçinden şöyle söylendi, ''Her şeyi açıkça söylemek bu adama, hayır katiyen, o beni anlamıyor, varsın anlamasın, ben de bir takım kötü işler olduğunu sanıyor, varsın öyle sansın.'' Luçko kalktı ve halini acır gibi görünerek, ''Görüyorum ki uykum var.'' dedi, ''Engel olmayacağım, uyu.'' Rahat uyu dostum.'' Luçkov, kendinden çok memnun bir halde odadan çıkıp gitti. Kister, şapak sökünceye kadar uyuyamadı. Bir yanından öbür yanına döndü durdu ve hep aynı fikir üzerinde hummalı bir inatla tekrar tekrar düşündü. Bahtsız aşıklarca çok iyi bilinen bir haldir bu. İçin için yanan bir korak, körük nasıl tesir ederse, bu da insanın ruhuna öyle tesir eder. Şayet Luçkov ona önem vermiyorsa... ''Şayet Masha, buna rağmen onun kucağına kendisi atılmış olsa bile, bana, kendi arkadaşına, ondan bu kadar saygısız, bu kadar hakaretli bir dille bahsetmemeliydi. Onun ne suçu vardı? Zavallı tecrübesiz kızcağıza insan nasıl acımamazlık edebilirdi? Fakat o, ona gerçekten gizli bir buluşma vaat etmiş miydi acaba?'' ''Vaat etmiş, muhakkak vaat etmişti. Luchkov yalan söylemez, o hiçbir vakit yalan söylemez.'' Fakat bu belki de kızda bir çeşit hayaldir. Ancak Maşa onu tanımıyor. Luchkov ona belki hakaret edebilir. Bugünden sonra ben hiçbir sorumluluk kabul etmem. Fakat onu kıza öven, göklere çıkaran sen değil miydin? Gospodin Kister! Kızın merakını uyandıran siz değil miydiniz? Ama böyle olacağını kim bilirdi? Önceden kim görebilirdi? Neyi önceden görmek? Bu adam benim dostum olmaktan çoktan mı vazgeçti? Bırak canım! Acaba o bir zaman benim dostum mu oldu? Ne hayal kırıklığı, ne ders? Bütün geçmiş zaman, kasırga gibi kişilerin gözleri önünde fırıl fırıl döndü. Nihayet kendi kendine, hem de onu seviyordum, diye fısıldadı. Ondan niçin soğudum hem bu kadar çabuk? Ve soğudum mu ki? Hayır. Fakat bu adamı ben niçin sevdim? Hem de yalnız bir ben. Kişlerin sevgi dolu yüreği, her şeyden önce başkaları ondan uzaklaştığı için koba bağlanmıştı. Fakat bu iyi yürekli genç, iyi yürekliliğinin ne kadar büyük olduğunu kendisi bilmiyordu. Düşünmelerine devamla, benim vazifem, diyordu, Maşa'yı ikaz etmektir. Fakat nasıl, başkalarının işine, başkalarının aşkına karışmaya benim ne hakkım var? Bunun ne biçim bir aşk olduğunu ben nereden bileyim? Olabilir ya, belki bizzat kovun kendisinde de… Hayır, hayır. Bunları bir yandan yastığını düzeltirken canı sıkılarak, Hemen hemen gözleri yaşararak yüksek sesle söylüyordu. Bu adam taş yürekli. Ben kendim kabahatli bir arkadaş kaybettim. İyi arkadaş. Kız da iyi. Ne iğrenç bir bencilim ben. Hayır hayır. Yüreğimin ta derinliklerinden onlara saadet dilerim. Saadet. Fakat bu adam maşayla alay ediyor. Ve niçin bu yıklarını boyuyor? Artık gerçekten görünüyor ki. Ah ben ne kadar gülünçüm diye tekrarlayıp dururken uyuya kaldı. 7 Ertesi gün sabah Kister Perekatoul’a gitti. Görüşmeye başladıkları zaman Kister, maşa’da büyük bir değişiklik görmüş, maşa’da kisterdeki değişikliğin farkına varmıştı. Fakat her ikisi de bunu sükürla geçiştirdiler. Bütün sabah adetleri hilafına her ikisi için sıkıntılı geçti. Kister, daha evindeyken birçok cinaslı nutuklar, imalı cümleler, arkadaş cenasiyatlar hazırlamıştı. Fakat bütün bu hazırlıklar faydasız çıktı. Maşa, Kister'in kendisine tetkik ettiğini belli belirsiz hissetmişti. Ona sanki Kister bazı sözleri kasten manalı manalı söylüyor gibi geliyordu. Ama kendisindeki heyecanı da hissediyor ve müşahadelerine inanmıyordu. Durmaksızın, Allah vere de akşama kadar oturmaya kalkmasa diye düşünüyor, kendisine orada fazla olduğunu hissettirmeye çalışıyordu. Diğer taraftan Kister de onun bu tutukluğunu, sıkıntılı halinin aşkın açık belirtileri telakki ediyor ve Maşa için endişeleri arttıkça ona Luchkov'dan bahsetmek cesaretini daha ziyade kaybediyordu. Maşa ise Luchkov'un adını anlamakta ısrar ediyordu. Zavallık hisler pek bedbahtı. Nihayet kendi hislerini anlamaya başladı. Maşa ona hiçbir zaman bu kadar sevimli görünmemişti. Bütün geceyi uykusuz geçirdiği halinden anlaşılıyordu. Solgun yüzünde hafif, kırmızı lekeler peydah olmuştu. Vücudu hafifçe eğilmişti. İsteksiz, süzgün bir gülümseyiş dudaklarından hiç ayrılmıyordu. Solgun omuzlarında ara sıra bir ürperme geçiyor, bakışları sakin bir ışıkla parlıyor fakat çabuk sönüyordu. Nenila Makarievna yanlarına gelip oturdu ve belki de kasti olarak lüçkoğu andı. Fakat Maşa annesinin yanında Fransızların dediği gibi dişlerine kadar silahlanmıştı. Kendini hiç açığa vurmadı. Bütün sabah böylece geçti. ''Yemeği bizde yersiniz, değil mi?'' diye sordu. Kister aceleyle, ''Hayır.'' dedi ve Maşa'ya baktı. edersiniz resmi vazife mecburiyetleri.'' Nenila Makareyevna, adet olduğu gibi teessürlerini belirtti. Karısının arkasından Bay Perekatova teessür duyduğunu gösterdi. Kister, Maşa'nın yanından geçerken, ''Ben kimsenin işine karışmak istemem.'' diyecek oldu fakat vazgeçti. Eğilerek, mesud olun, elveda, kendinizi iyi koruyun.'' diye fısıldadı ve çıkıp gitti. Maşa derin bir nefes aldı. Sonra onun ayrılıp gidişinden korktu. Ona azap veren neydi? Aşk mı? Yoksa merak ve tecessüs mü? Tanrı bilir. Fakat tekrar edelim. Hazreti Havva'yı mahvetmek için yalnız merak kafiydi. 8. Uzun çayır Perekatovların çiftliğinin bir vers ötesinde Sinejinka deresinin sağındaki geniş ve düz bir meydanın adıydı. Derenin Genç, sık meşe ormanıyla büsbütün kaplı ve yaban ördeklerinin limanları olan ufak körfezler hariç diğer yerlerini söğütlükler saran sol kıyısı birdenbire dimdik yükseliyordu. Dereni yarım fersah kadar ilerisinde, uzun çayırın sağ tarafında, ötesinde berisinde yaslı kayın ağaçları, fındık çalılıkları ve kar topu yetişen meyilli ve dalgalı tepeler başlıyordu. Güneş batmak üzereydi. Uzakta bir yel değirmeni, rüzgarın esişine göre bazı kuvvetli, bazı da hafif bir gürültü çıkararak dönüyordu. Çiftlik sahibine ait bir at sürüsü, çayırda tembel tembel dolaşıyordu. Bir çoban türküsünü mırıldanarak, doymak bilmez ve ürkek koyun sürüsünün arkasından yürüyor, çoban köpekleri, can sıkıntısından kargaları kovalıyordu. Luçkov, kollarını kavuşturmuş, koruda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bağlı duran atı, çayırdaki kısrak ve tayların, Ortalığı çınlatan keşnemelerine sabırsızlıkla cevaplar veriyordu. Lüçkov, her zamanki gibi hırçınlaşıyor ve sıkılıyordu. Maşa'nın aşkına henüz inanmadığı için ona kızıyor, kendisine de canı sıkılıyordu. Fakat ondaki heyecan, can sıkıntısını bastırdı. Nihayet genç bir fındık çalılığının önünde durdu, elindeki kırbaçla dalların ucundaki yaprakları döverek düşürmeye başladı. Kulağına hafif bir hışıltı geldi, başını kaldırdı. On adım de hızlı yürümekten kıpkırmızı kesilmiş, Başında şapka, elleri eldivensiz, üzerinde beyaz bir elbise, boynunda aceleyle sarılmış bir atkı. Maşa duruyordu. Birden bile gözlerini indirdi, sessizce eğildi. Lüçkov çolpa zoraki bir gülümseyişle yanına gitti. Güçlükle anlaşılır bir sesle, ''Ne kadar mesudum.'' diye söze başlamışken, Maşa soluk soluğa sözünü keserek, ''Çok memnunum sizi bulduğum için. Çok defa akşamları buralarda gezinirim. Siz de...'' Luchkov onun sıkılganlığını, onun bu masumca yalanını idare etmeyi bile beceremedi de onurlu bir tavırla Fakat bunu siz kendiniz teklif etmek lütfunda bulundunuz sanırım, Maria Sergeyevna diyi verdi. Maşa aceleyle cevap verdi. Evet, evet, beni görmeyi arzu etmiştiniz. İstemiştiniz ki sesi kısıldı. Luchkov susuyordu. Maşa ürkek, çekingen bir edayla gözlerini kaldırdı. Luchkov onun yüzüne hiç bakmayarak şöyle başladı edersiniz, ben basit bir adamım, açıkça konuşmaya alışık değilim hanımlarla. Ben, ben size demek istediğim ki, fakat beni dinlemek istemiyorsunuz galiba. Söyleyin, madem ki öyle. Size açıkça söyleyeyim ki, uzun zamandan beri, sizinle tanışmak şerefine eriştiğim günden beri. Lüçko duraksadı, maşa sözün sonunu bekliyordu. Bununla beraber, bilmem, bütün bunları size niçin söylüyorum? İnsan kaderini değiştiremez ki. ''Nereden bilelim?'' Lüçkov dertli dertli cevap verdi. ''Bilirim ben. Onun darbelerini yemeye alıştım. Maşa, Lüçkov için hiç olmazsa şimdi kaderinden şikayet etmek sırası değildi.'' diye düşündü gülümseyerek. ''Dünyada iyi insanlar da.'' dedi. ''Hatta çok iyileri.'' ''Sizi anlıyorum, Maria Sergeyevna. Ve inanın bana, teveccühünüzü takdir ediyorum. Ben... Ben darılmaz mısınız acaba?'' ''Hayır.'' ''Ne söylemek istiyorsunuz?'' ''Şunu demek istiyorum ki.'' ''Hoşuma gidiyorsunuz Maria Sergeyevna.'' ''Son derece hoşuma gidiyorsunuz.'' Maşa şaşırıp bozuldu. Onun sözünü keserek ''Size pek minnettarım.'' dedi. Bekleyişten, korkudan yüreği eziliyordu. Sonra ''Ah, bakın Bay Luchkov diye devam etti. ''Bakın ne manzara.'' Ona uzun uzun akşam gölgeleriyle alacalanan, güneşte kıpkızıl yanan çayırı gösterdi. Bahsin birdenbire değişmesine içinden sevinen Luçkov, zevk ve takdirle manzaraya bakmaya başladı. Maşa'nın yanı başında duruyordu. Maşa başını hızla çevirip ona, ancak genç kızlara vergi olan, dostluk dolu, meraklı, tatlı bir bakışla bakarak, ''Tabiatı sever misiniz?'' diye sordu. Avdey mırıldanır gibi. ''Evet, e, tabiat şüphesiz.'' dedi. ''Akşamları gezinti hoş bir şeydir. Bir asker olduğum için...'' ''Her ne kadar ince hisler benim anlayacağım şeylerden değilse de.'' Lüçkov asker olduğunu sık sık tekrarlardı. Kısa bir müddet sustular. Maşa hep çayırı seyretmeye devam ediyordu. Lüçkov ''Acaba çekip gitmeli mi?'' diye düşündü. ''Ne saçma fikir, biraz cesaret.'' Sonra oldukça kesin bir sesle ''Maria Sergeyevna'' dedi. Maşa dönüp ona baktı. Luçkov alay eder gibi bir tavırla devam etti. ''Affedersiniz. Fakat müsaadenizle benim hakkımda ne düşündüğünüzü öğrenmek isterdim. Mesela bana karşı bir mail filan gibi bir şey hissediyor musunuz?'' Maşa kendi kendine ''Aman tanrım ne çolpa adam'' diye düşündükten sonra gülümseyerek Luchkova. ''Bilir misiniz Bay Luchkov? diye cevap verdi. ''Kesin bir soruya kesin bir cevap vermenin her zaman kolay bir iş olmadığını, böyle olmakla beraber.'' ''Ama bundan size ne?'' Ben insaf edin, öğrenmek istiyorum. Maşa çekingen, ürkek bir tavırla fakat merakla, fakat sizin büyük bir düellocu olduğunuz doğru mu? Söyleyin bana. Doğru mu? dedi. Diyorlar ki bir hayli adam öldürmüşsünüz, öyle mi? Avdeyi kayıtsızca, evet doğrudur dedi ve bıyıklarını düzeltti. Maşa ona dikkatle baktı. İşte bu elle, diye fısıldadı. Bu esnada Lüçkov'un kanal evlenmişti. İşte bir çeyrek saatten fazla olmuştu ki genç, güzel bir kız onun önünde kaçamakla yakayı sıyırıp duruyordu. Keskin, garip bir sesle "Maria Sergeyevna," diye başladı. "Şimdi artık hislerimi biliyorsunuz. Sizin ne için görmek istediğimi de anladınız. Doğrusu bana çok nazik davrandınız. Nihayet siz de bana söyleyi verin. Ümid edebilir miyim?" Maşa Elinde bir kır karanfilini evirip çevirip duruyordu. Yan gözle Luçkov'a baktı, kızardı, gülümsedi. ''Ne saçma şeyler söylüyorsunuz?'' dedi ve çiçeği ona uzattı. Avdey elini tuttu. ''Demek beni seviyorsunuz?'' diye bağırdı. Maşa korkudan tepeden tırnağa kadar buz kesilmişti. O Avdey'e ilan aşk etmek niyetinde değildi. Hatta onu sevip sevmediğini henüz kendisi de muhakkak bilmiyordu. Halbuki o... Ona zorla fikrini söyletmek istiyordu. Demek ki bu adam onu anlayamıyordu. Bu fikir Maşa'nın beyninde bir şimşek gibi çaktı. O bu kadar çabuk bir neticeyi hiç beklemiyordu. Maşa meraklı bir çocuk gibi ''Acaba Lüçkov beni seviyor mu?'' diye bütün gün kendi kendine sormuş, hoş bir akşam gezintisi, saygılı ve nazik konuşmalar üzerinde hayaller kurmuştu. Kendini beğendirmek için cilveler yapacak, bu vahşi adamı kendine alıştıracak, ayrılırken de elini öpmesine müsaade edecekti. Halbuki bunun yerine, bunun yerine birdenbire yanağında avdeyin sert bıyıklarını hissetti. Geliniz mesut olalım diye fısıldıyordu. Gerçekten dünyada yalnız bir saadet vardır. Maşa ürperdi, dehşet içinde yana sıçradı, sapsarı kesildi. Eliyle bir kayın ağacına dayanarak durdu. Avdey müthiş surette şaşırmış, bozulmuştu. Ona doğru yaklaşarak, ''Affedin beni.'' diye mırıldandı. Ben doğrusu hiç düşünmemiştim ki. Maşa hiçbir şey söylemeden gözlerini açmış ona bakıyordu. Kabadayı'nın dudakları nahuş bir gülümseyişle büküldü. Yüzünü kırmızı lekeler bürüdü. ''Neden korkuyorsunuz?'' diye devam etti. ''Ortada mühim bir şey var mı ki? Zaten artık aramızdaki bütün şeyi... Maşa cevap vermedi, hayır yeter artık, bütün bunlar saçma, yalnız hemen öyle Lüçkov ona elini uzattı. Maşa kisleri, onun, dikkat, sakının dediğini hatırladı, korkudan bitmiş bir halde adeta çığlık koparır gibi, ''Tani uşa!'' diye bağırdı. Bir fındık çalılığının arkasından kadın hizmetçinin toparlak yüzü beliriverdi. Avdey bütün şaşırıp kalmıştı. Hizmetçisinin ortaya çıkıvermesiyle içi rahatlayan Maşa yerinden kımıldamadı. Halbuki kabadayı öpkesinden tir tir titriyordu. Gözleri büzülmüş, yumruklarını sıkmıştı. Hastalıklı bir kahkahayla gülmeye başladı ve ''Bravo, bravo, akıllıca bir hareket, diyecek yok doğrusu.'' diye bağırdı. Maşa sanki taş kesilmişti. ''Görüyorum ki bütün ihtiyat tedbirlerini almışsınız Maria Sergeyevna. Değil mi?'' Ama ihtiyatlılık hiçbir vakit zarar vermez. Ne dersiniz, he? Zamanımızdaki genç hanımlar ihtiyarlardan daha basiretli. İşte aşk dediğim. Aşktan bahsetmek hakkını size kimin verdiğini bilmiyorum, Bay Luchkov. Hangi aşktan bahsediyorsunuz? Luchkov onun sözünü keserek, ''Nasıl kim verdi?'' dedi. ''Siz kendiniz, daha neler?'' Bütün işi berbat ettiğini hissediyordu ama kendini tutamıyordu. Düşüncesiz hareket etmişim, dedi Maşa. Sizden delikates umarak ricanıza muvaffakat etmiştim. Ama siz Fransızca bilmezsiniz. Sizden nezaket umarak demek istedim. Avdey sapsarı kesildi. Maşa onu tam kalbinden vurmuştu. Fransızca bilmiyormuşum. Olabilir. Fakat sizin benim alay etmek istediğinizi biliyorum. Evet. Bunu biliyorum. Hiç de öyle değil, Avdey Ivanoviç. Hatta pek müteessirim. Avdey hiddetle sözünü kesti. Artık teessürünüzden bahsetmeyin, rica ederim. Beni bundan kurtarın lütfen. Bayloçkov. Şimdi bir de günah düşes tavırları takınmayın. Boşuna zahmet. Beni korkutamazsınız. Maşa bir adım geri çekildi. Hızla döndü ve yürümeye başladı. Avdey çılgın gibi arkasından bağırıyordu. Emir buyurun da size arkadaşınız, koruyucunuz, hisli gönüldaşınız hisleri göndereyim. Nasıl? İşinize gelir mi? Çileden çıkmıştı. Hoş bir dost değil miydi ki? Maşa cevap vermedi. Hızla ve sevinçle oradan uzaklaştı. Korku ve heyecanına rağmen içi hafiflemişti. Korkunç bir rüyadan uyanmış, karanlık bir odadan havaya ve güneşe çıkmış gibiydi. Abdi deli gibi etrafına bakındı. Sessiz bir çılgınlık içinde körpe bir fidan kırdı, altına atladı, onu öyle bir kızgınlıkla mahmuzladı, gemi öyle insafsızcasına çekip çevirdi ki, zavallı hayvan sekiz verslik yolu çeyrek saatte aldı ve kaldı hemen o gece ölecekti. Kister, Luçkov'u gece yarısına kadar beyhude bekledi ve ertesi sabah kendisi ona gitti. Emireri, Kister'e efendisinin uykuda olduğunu ve kendisine hiç kimseyi kabul etmemesi için emir verdiğini söyledi. Beni de mi kabul etmemeyi? Zat-ı Asil Anenizi de kabul etmemeyi emretti. Kister, azap verici bir endişeyle sokakta iki defa aşağı yukarı dolaştıktan sonra evine döndü. Hizmetçisi ona bir mektup uzattı. Kimden? Perekatovlardan. Sürücü Artömka getirdi. Kister'in elleri titremeye başladı. Selamlarını bildirmek için emir almış. Cevap rica etmek için de emir almış. Artemka'ya bir kadeh vodka ikram edeyim mi? Kister yavaşça zarfı açtı ve şunları okudu. Aziz ve iyi yürekli Feodor Feodorovic. Sizi görmem, muhakkak görmem lazım. Mümkünse bugün gelin. Yalvarırım size ricamı reddetmeyin. Eski dostluğumuz namına yalvarırım size. Bilmiş olsaydınız, fakat her şeyi öğreneceksiniz. Çok kısa bir zaman için Allah'a asmarladık. Değil mi? Mary, Hamish, bugün muhakkak gelin. Nasıl, Artem Kaya vodka vereyim mi? Kister uzun uzun, şaşkın şaşkın hizmetçisinin yüzüne baktı ve bir tek söz bile söylemeden dışarı çıktı. Hizmetçi, sürücü Artem Kaya, ''Bizim efendi, sana biraz vodka sunmamı ve birlikte içmemizi emretti.'' dedi. 9. Kister, Misafir salonuna girdiği zaman Maşa onu öyle parlak, öyle minnettar bir çehreyle karşıladı. Elini öyle kuvvetli ve dostça sıktı ki, sevincinden kalbi çarpmaya başladı. Sanki göğsünden ağır bir taş düştü. Bununla beraber Maşa ona hiçbir şey söylemedi ve hemen odadan çıkıp gitti. Sergei Sergeyevich kanepeye oturmuş, iskambil kağıtlarıyla fal açıyordu. Konuşmaya başladı. Sergei Sergeyevich her zamanki gibi, Sözü döndürüp dolaştırıp köpeğine getirmek hünerini göstermeye kalmadan, maşa üzerinde kareli ipek kemerli Kister'in pek beğendiği kemer elbisesiyle tekrar salona girdi. Nenilamakar Yevnada gelerek Kister'i dostça selamladı. Yemekte hepsi gülüşüp şakalaşıyordu. Hatta Sergey Sergiyevich bile canlandı ve gençliğinin en neşeli zamanlarından birini anlattı. Bunu anlatırken de deve kuşu gibi başını karısından gizlemeye çalışıyordu. Maşa, yemekten sonra sanki kendisine seve seve itaat edeceğini biliyor gibi, sesinde gönül okşayıcı bir tahakkümle Kister'e, ''Hadi, Feodor Feodorovic, çıkıp biraz gezinelim.'' dedi ve bir taraftan süet eldivenlerini ellerine geçirirken, zarif bir resmilikle ilave etti. ''Sizinle önemli, pek önemli bir meseleyi konuşmam lazım.'' Annesine de, ''Bizimle birlikte gelir misin anneciğim?'' diye sordu. Annesi, ''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Fakat biz bahçeye gitmiyoruz.'' ''Ya nereye?'' ''Uzun çayıra, koruluğa.'' ''Tanihuşa'yı beraber götür.'' Maşa çıngıraklı bir sesle, ''Tanihuşa, Tanihuşa!'' diye bağırarak adeta bir kuştan daha hafif, uçar gibi salondan dışarı fırladı. Bir çeyrek sonra, Kister'le uzun çayıra vardılar. Sürünün yanından geçerken, Maşa sevdiği bir ineğe ot verdiği, Eliyle başını okşadı ve Kister'e de okşattı. Çok neşeliydi ve durmaksızın gevezelik ediyordu. Kister onun arzularına seve seve uyuyordu. Ama bir taraftan da sabırsızlıkla izahatı bekliyordu. Taniuşa onları hayli uzaktan takip ediyor, yalnız ara sıra küçük hanımına şeytanca bakışlar fırlatıyordu. Maşa Kister'e, ''Bana dargın değilsiniz, değil mi? Feodor Feodorovic.'' diye sordu. ''Size darılmak mı?'' Maria Sergeyevna, niçin? Hani evvelki gün, hatırlıyor musunuz? Biraz sıkıntılıydınız. İşte o kadar. Neden böyle ayrı yürüyoruz? Bana elinizi versenize. Heh, işte böyle. Siz de sıkıntılıydınız. Evet, ben de. Fakat bugün neşeliyim değil mi? Evet, bugün öyle görünüyorsunuz. Biliyor musunuz niçin? Çünkü Maşa başını ciddi bir edayla salladı ve Kister'e bakmadan ilave etti. ''Fakat şimdi artık biliyorum niçin. Çünkü sizinle beraberim.'' Kester elini hafifçe sıktı. Maşa yavaş sesle sordu. ''Fakat nasıl oluyor da bana sormuyorsunuz?'' ''Neyi?'' ''Hadi canım, bilmemezlikten gelmeyin. Benim mektubu.'' ''Bekliyordum.'' Maşa canlılıkla onun sözünü kesti. ''İşte bunun için sizin yanınızda neşeli oluyorum ya, çünkü siz nazik, iyi yürekli bir insansınız.'' Çünkü yaratılışınız müsait değildir. Fransızca, çünkü inceliğin var. Bunu size söyleyebilirim, Fransızca bilirsiniz. Kişler Fransızca biliyordu ama Maşa'nın ne demek istediğini bir türlü anlayamıyordu. Bana şu çiçeği koparın, işte şunu. Ne kadar güzel. Maşa çiçeğe hayran hayran baktı. Sonra birdenbire elini onun elinden çekerek şefkatli bir gülümseyişle çiçeğin incecik sapını Kister'in yakasındaki düğme deliğine itinayla geçirdi. İnce parmakları hemen hemen onun dudaklarına dokunuyordu. Kister önce onun parmaklarına sonra da yüzüne baktı. Maşa, ''Peki, olur.'' demek Kister gibi başını salladı. Kister eğilerek eldivenin parmak uçlarını öptü. ''Bu sırada bildiğimiz koruya yaklaşmışlardı.'' Maşa'yı birdenbire düşünceli bir hal aldı. Nihayet büsbütün sustu. Lüçkov'un onu beklediği yere gelmişlerdi. Basılıp çiğnenmiş otlar daha henüz kendilerini doğrultamamışlardı. Kırılan fidan solmaya yüz tutmuş, yaprakları ufak borucuklar gibi bükülüp kurumaya başlamıştı. Maşa etrafına bakındı ve birdenbire Kister'e dönerek, ''Biliyor musunuz, sizi buraya niçin getirdim?'' ''Hayır, bilmiyorum.'' ''Bilmiyor musunuz?'' ''Dostunuz Bay Luçkov hakkında bugün bana neden hiçbir şey söylemediniz? Her zaman onu o kadar översiniz.'' Kister önüne bakarak sustu. Maşa kendini biraz zorlayarak devam etti. ''Onunla görüşmek için dün burada buluştuğumuzu biliyor musunuz?'' Kister boğuk bir sesle ''Bunu biliyorum.'' dedi. ''Biliyor muydunuz?'' ''Aa şimdi anlıyorum. belki gün...'' Bay öyle acele etmesinin sebebi, demek zaferiyle övünmek içinmiş. Kister cevap vermek üzereyken maşa atıldı. Susun, bana hiç itiraz etmeyin. Biliyorum, arkadaşınızdır, onu savunmak mevkiindesiniz. Demek biliyordunuz, Kister, biliyordunuz. Öyleyse niçin böyle bir aptallık etmeme engel olmadınız? Neden bir çocuk gibi kulaklarımı çekmediniz? Demek biliyordunuz da aldırış etmediniz, öyle mi? Fakat ne hakkım vardı? Ne hakkınız mı? Arkadaşlık hakkı ama o da arkadaşınız. O adam dün bana öyle bir muamele etti ki Güya, Maşa arkasını döndü. Kister'in gözleri parladı ve benzi sarardı. Hadi yeter kızmayın. İşitiyor musunuz Feodor Feodorovic kızmayın. Her şeyde bir hayır vardır. Dünkü açıklamadan çok memnunum. Bilhassa açıklamadan diye ilave etti Maşa. Bundan niçin size bahsediyorum? Bay Lüçkov'u şikayet için mi? Sanıyorsunuz. Ne münasebet. Ben onu unuttum bile. Fakat size karşı suçluyum, iyi yürek bir dostum. Açık konuşacağım, affınızı rica edeceğim. Sizden nasihat isteyeceğim. Siz beni açık kalpliliğe alıştırdınız. Yanımda olduğunuz zamanlar kendimde bir ferahlık duyuyorum. Siz Bay Lüçkov gibi biri değilsiniz. Kister güçlükle, Lüçkov, çolpa, kaba bir adamdır, dedi. Fakat, ne, fakat? Fakat demeye utanmıyor musunuz? O kaba ve çolpa ve kötü yaratılışlı ve bencil. İşitiyor musunuz? Ve, fakat değil. Kister üzgün üzgün, hiddet tesiri altında konuşuyorsunuz, Maria Sergeyevna, dedi. Hiddet mi? Nasıl hiddet? Baksanıza bana, kızmak böyle mi olur? Dinleyin, ''Diye devam etti Maşa. ''Hakkımda nasıl isterseniz düşünün. Fakat bugün size ondan öç almak için cilve yaptığımı sanıyorsanız, o zaman, işte o zaman...'' Gözleri yaşardı. Gerçekten kızardım. ''Bana her şeyi açıkça söyleyin, Maria Sergeyevna. Anlayamıyorsunuz, sezemiyorsunuz demek. Bana baksanıza, size karşı samimi, açık davranmıyor muyum? İçimi dışımı bilmiyor musunuz?'' Kister Maşa'nın ne endişeli bir ısrarla onun bakışlarını kollayıp yakaladığını görerek tatlı bir gülümseyişle, ''Peki, evet, size inanırım.'' diye devam etti. ''Şu halde söyleyin bakalım, Lüçkov'la gizlice buluşmak fikri size nereden geldi?'' ''Nereden mi geldi? Ben de bilmiyorum. Benimle baş başa kalarak konuşmak istedi. Sandım ki benimle açıkça konuşmak için henüz vakit ve fırsat bulamamıştı.'' İşte şimdi açıkça konuştu. Bakın o belki de fevkalade bir adamdır, olabilir. Fakat aptal, doğrusu. İki sözü bir araya getirip söylemeyi beceremiyor. bayağı kaba bir adam. Bununla beraber ben onu fazla muahize etmem. Beni hoppa, zirzop bir kız sanmış olabilir. Ben onunla hemen hemen hiç konuşmuş değildim. Gerçekten bende merak uyandırmıştı. Fakat öyle sanmıştım ki, ''Sizin arkadaşınız olmaya liyakat kazanmış bir adam.'' Kister sözünü keserek, ''Rica ederim, ondan benim arkadaşım olarak bahsetmeyin.'' dedi. ''Hayır, hayır, aranızı açmak istemem. İnanın bana, ben sizin için yalnız bir arkadaşı değil, her şeyi fedaya hazırım. Baylıçkov'la aramızda her şey bitmiştir.'' Maşa dikkatli dikkatli yüzüne baktı ve ''Hadi, artık boş verelim.'' dedi. ''Ondan bir daha bahsetmeyelim.'' Bu ilerisi için bana bir ders oldu. Kabahat asıl bende. Aylar var ki ben hemen hemen her gün iyi yürekli, zeki, neşeli, sevimli bir adam görüyordum. Bu adam, maşa burada şaşırıp durakladı. Bu adam sanırım ki bana karşı azıcık olsun ilgi ve sevgi duyuyordu. Bense bir aptal gibi diye acele acele ilave etti. Ona başkasını tercih. Hayır, hayır. Tercih etmedim. Ancak başını eğdi, utanıp bozularak sustu. Kister dehşet içinde kalmıştı. Kendi kendine, olamaz diye tekrarlayıp duruyordu. Nihayet Maria Sergeyevna diye söze başladı. Maşa başını kaldırdı ve dökülmemiş yaşlarla dolu gözlerini ona dikerek ''Kimden bahsettiğimi anlayamadınız mı?'' diye sordu. Güçlükle nefes alabilen Kister ona elini uzattı. Maşa hemen Hararetle bu ele sarıldı. Siz benim eskisi gibi arkadaşımsınız değil mi? Neden cevap vermiyorsunuz? Arkadaşınızım, bunu bilirsiniz, diye mırıldandı. Beni ayıplamıyorsunuz ya, beni affettiniz mi? Beni anlıyor musunuz? Dün bir erkekle buluşan, bugün başka biriyle görüşen, benim sizinle görüştüğüm gibi bir kıza gülmüyorsunuz. Bana içinizden gülmüyorsunuz, değil mi? Maşa'nın yüzü kızardı. Her iki eliyle de Kister'in eline sarılmıştı. ''Size gülmek mi?'' dedi Kister. ''Ben, ben sizi seviyorum.'' ''Ben sizi seviyorum.'' diye bağırdı. Maşa yüzünü kapadı. ''Sizi sevdiğimi çoktan beri bilmiyor muydunuz, Maria Sergeyevna?'' 10. Bu görüşmeden üç hafta sonra Kister, yalnız başına odasında oturmuş, annesine şu mektubu yazıyordu. Sevgili anneciğim, büyük sevincimi sizinle paylaşmak için acele ediyorum. Evlenmek üzereyim. Bu haber belki sizi şaşırtacaktır. Çünkü bundan önceki mektuplarımda hayatımda böyle mühim bir değişikliğe dair bir imada bile bulunmamıştım. Halbuki bütün işlerimi, sevinç ve kederlerimi sizinle paylaşmaya alışık olduğumu bilirsiniz. Bu hususta bir şey yazmayışımın sebeplerini size açıklamak kolay. Birincisi, sevildiğimi ben de ancak son zamanlarda öğrendim. İkincisi, kendi bağlılığımın kuvvetini kendim de yine son günlerde hissedip anlayabildim. Buradan yazdığım ilk mektuplarımdan birinde size komşularımız Perekatovlardan bahsetmiştim. İşte bunların biricik kızı Maria ile evleneceğim. Her ikimizin de mesut olacağımıza kuvvetle inanıyorum. O bende ani bir tutku değil, arkadaşlıkla aşkın birleşip kaynaştığı derin içten bir duygu uyandırmıştır.'' Neşeli ve yumuşak mizacı temayüllerime tamamıyla uygundur. İyi tahsil ve terbiye görmüş, zeki bir kız ve mükemmel piyano çalıyor. Ah, onu bir görseydiniz. Size kendi yaptığım bir resmini gönderiyorum. Kendisinin resminden yüz kat daha güzel olduğunu söylemeye lüzum yoktur, sanırım. Maşa daha şimdiden sizi, kızın annesini sevdiği gibi seviyor ve buluşma gününü sabırsızlıkla bekliyor.'' Niyetim askerlikten çekilip köye yerleşmek ve çiftlik işleriyle uğraşmaktır. İhtiyar Perekatov'un içinde 400 ırgat çalışan mükemmel bir çiftliği var. Görüyorsunuz ki maddi cihetten de kararımın isabetini teslim etmemek mümkün değil. İzin alarak Moskova'ya size geleceğim. İki haftaya kadar beni bekleyin, daha fazla değil. Benim sevgili, iyi yürekli anneciğim, bilseniz ne kadar mesudum. Beni kucaklayın vesaire. Kister mektubu zarfa koyup kapadı, ayağa kalktı, pencereye gitti, biraz düşündü, gelip tekrar masaya oturdu. Küçük bir mektup kağıdı aldı. Kalemini itinayla hokkaya batırdı. Fakat uzun müddet yazmaya başlamadı. Kaşlarını çattı, gözlerini tavana dikti, kalemin ucunu ısırdı. Nihayet kararını verdi ve bir çeyrek saatte aşağıdaki mektubu yazdı. ''Sayın Bay Avde Ivanoviç beni son defa ziyaret ettiğiniz günden, yani üç haftadan... ''Beri bana selam vermiyor, benimle konuşmuyor, karşılaşmaktan çekiniyor gibisiniz. Herkes şüphesiz hareketlerinde serbesttir. Benimle tanışıklığınızı kesmek istediniz. Emin olun size şikayet etmek için yazmıyorum. Hiç kimseye baltı olmak niyetinde olmadığım gibi böyle bir alışkanlığım da yoktur. Haklı olduğumu bilmek bana yeter. Şimdi şu satırları size bir vazife duygusuyla yazıyorum.'' Maria Sergeyevna Perekatova evlenme teklifinde bulundum. Teklifim gerek kendisi ve gerek ailesi tarafından kabul edildi. Herhangi bir anlaşmazlığa ve şüpheye meydan bırakmamak için bu haberi açıkça ve doğrudan doğruya size bildiriyorum. Açıkça itiraf edeyim ki, başkalarının fikirlerine ve hislerine azıcık olsun önem vermeyen insanların fikirlerine pek fazla aldırış etmem, ve size bu satırları yazmamın biricik sebebi de, bu meselede el altından iş görmüş veya görüyor, görünmeyi istemediğimi göstermektir. Beni bilirsiniz, bu hareketimi başka ve kötü bir hisse atfetmezsiniz. Size son defa olarak hitap ederken, eski arkadaşlığımızın hatırasına saygıyla, size dünyada mevcut bütün saadetleri dilemekten kendimi alamıyorum. Derin saygılarımla, Feodor Kisterf. Kister bu mektubu gönderdikten sonra giyindi ve arabasını hazırlattı. Pek neşeli, pek kamsızdı. Şarkı söyleyerek odasında aşağı yukarı dolaştı. Hatta iki defa hoplayıp sıçradı. Şarkı defterini boru gibi bükerek mavi kurdeleyle bağlarken kapı açılarak sırtında apoletsiz bir ceket, başında şapka, Luchkov içeri girdi. Kister şaşırmıştı. Rozeti bağlamayı bitirmeden odanın ortasında durdu. Luchkov sakin bir sesle sordu. ''Perekatov'un kızıyla evleniyorsunuz, öyle mi?'' Kister hiddetle parlayarak dedi ki, ''Efendi, terbiyeli insanlar birinin odasına girince ilk önce şapka çıkarıp bir merhaba derler.'' Kabadayı kesik kesik, ''Affedersiniz bayım.'' diyerek şapkasını çıkardı. ''Merhaba, merhaba Bay Lüçkov. Perekatov'un kızıyla evleneceğimi mi soruyorsunuz? Mektubumu okumadınız mı?'' ''Mektubunuzu okudum. Demek evleniyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Tebrikinizi kabul ve bunun için size teşekkür ederim. Yalnız kusura bakmayın, bir yere gitmem lazım. Sizinle açık konuşmak isterdim, Feodor Feodorovic.'' İyi yüreklik ister. ''Buyurun, memnuniyetle.'' diye cevap verdi. Bunu bekliyordum zaten. Bana karşı davranışınız o kadar garip ki, halbuki ben bunu hak etmiş değilim.'' Ve nihayet bekleyemezdim. Ama lütfen oturmaz mısınız? Bir pipo içer misiniz? Luchkov oturdu. Hareketlerinde yorgunluk görünüyordu. Bıyıklarını büktü, kaşlarını kaldırdı. Nihayet dedi ki, ''Feodor Feodorovic, neden bana karşı uzun zaman iki yüzlü davrandınız? Söyler misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Siz de hep bir günahkarlar gibi bir adam olduğunuz halde neden, nasıl diyeyim?'' Husursuz bir mahluk, bir melek tavrı takındınız. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Yoksa sizi herhangi bir şeyle incitmiş olmayayım. Ne demek istediğimi anlamıyorsunuz. Peki, öyle parz edelim. O halde daha açık konuşmaya çalışayım. Mesela, açıkça söyleyeyim bana, Perekatov'un kızına karşı kendinizde çoktan beri mi bir meyil duyuyordunuz? Yoksa bu tutkunluk sizde birden bile mi parlayıverdi?'' Kister soğuk bir davranışla cevap verdi. ''Maria Sergeyevna ile olan münasebetlerimizden size bahsetmeyi arzu etmemekteyim Avdey Ivanoviç. ''Oo peki, nasıl isterseniz. Yalnız bana oyun oynadığınızı, beni aldattığınızı sanmaklığıma müsaade edin.'' Avdey ağır ağır dura dura konuşuyordu. ''Öyle sanmaya hakkınız yoktur Avdey Ivanoviç. Beni bilirsiniz. Sizi bilmek mi? Kim bilir sizi? Bir başkasının ruhu insan için karanlık bir ormandır. Halbuki mal dış yüzünü gösterir. Çok heyecanlanarak, hatta gözleriniz yaşararak Almanca şiirler okuduğunuzu bilirim. Odanızın duvarlarına çeşit çeşit haritalar astığınızı bilirim. Zatınızın temizliğe itina ettiğini bilirim. Evet, bunları bilirim. Ama bunun ötesinde hiçbir şey bilmem. Kister kızmaya başlamıştı. Nihayet, ziyaretinizdeki maksadı öğrenmekliğime müsaade eder misiniz? diye sordu. Üç haftadır benimle selamı sabahı kesmiştiniz. Anlaşılan şimdi benimle alay etmek için gelmişsiniz. Ben çocuk değilim. Sayın bayım ve kimsenin benim nağlay etmesine, Ruchkov sözünü keserek. Merhamet buyurun, Feodor Feodorovic. Merhamet buyurun. Sizin alaya kim cesaret edebilir? Tam tersi. Ben buraya, bana karşı takındığı tavırların manasını lütfen açıklaması için efendimize, haddim olmayarak ricaya geldim. Müsaadenizle sorayım. Perekatova ailesiyle beni tanışmaya zorlayan siz değil miydiniz? Bana ruhumun açılıp çiçekleneceğini temin eden siz değil miydiniz? Ve nihayet... Benimle faziletli Maria Sergeyevna arasında yakınlık kurulmasını sağlayan siz olmadınız mı? Münasip şekilde, belki, size de anlatılmış bulunan son latif macerayı size borçlu olduğumu niçin farz etmeyeyim? Nişanlı bir kızın, nişanlısına her şeyi, bilhassa masumca yaramazlıkların anlatması tabii bir şeydir. Şu gülünç hale sürüklenmeme sizin sebep olduğunuzu neden düşünmeyeyim? Gerçekten, ''Açılıp çiçeklenmem için siz işte böyle çalışmışsınız.'' Kister odada bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Nihayet dedi ki, ''Bana bakın, Luchkov, şaka bir tarafa, söylediklerinize gerçekten kaniyseniz, ki ben buna inanmıyorum, müsaadenizle size şunu söyleyeyim. Hareketlerime ve niyetlerime böyle hakaretli bir şekilde mana vermeniz ayıp ve günahtır.'' Kendime haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Vicdanınıza, hafızanıza müracaat ediyorum. Evet, Maria Sergeyevna ile durmaksızın fiskos ettiğinizi hatırlıyorum. Bundan başka yine müsaade ediverin de sizden sorayım. Benimle o malum konuşmadan sonra Perekatoğullara gitmediniz mi? Size, en aziz arkadaşıma kararlaştırılan buluşmayı aptalcasına boşboğazlık ederek anlattığım o akşamdan sonra… Ne? Benden şüphe ediyorsunuz. Abdi müthiş bir soğuklukla sözünü kesti. Kendimden şüphe etmediğim hiçbir şey için başkalarından şüphe etmem. Ancak bende, başkalarının benden daha iyi olmadıklarını sanmak zaafı vardır. Kister hiddetle itiraz ederek, ''Yanılıyorsunuz.'' dedi. ''Başkaları sizden daha iyidir.'' Lüçkov sakin bir sesle cevap verdi. ''Bundan dolayı onları kutlarım. Fakat Hiddet sırası kendisine gelen Kister, ''Fakat'' diye Lüçkov'un sözünü kesti. ''Oh, o buluşmadan nasıl bir dille bahsettiğinizi hatırlarsınız. Ama bu sözler, görüyorum ki, hiçbir sonuca götürmeyecek. Hakkımda nasıl isterseniz düşünün, nasıl isterseniz hareket edin. İşte bu güzel.'' dedi Avdey. ''Zorla açık konuşmaya başladınız.'' Kister tekrarladı. ''Nasıl bilirseniz.'' Avdey, onun halini acır gibi görünerek, yapmacık bir edayla ilave etti. ''Durumunuzu anlıyorum, Feodor Feodorovic. Hoş bir durum değil. Gerçekten hoş değil. Adam rol oynuyor, oynuyor da hiç kimse onda aktörü fark etmiyor.'' Derken birdenbire, Kister dişlerini sıkarak onun sözünü kesti. ''Eğer...'' ''Sizi böyle konuşmaya zorlayan şeyin incitilmiş bir aşk duygusu olduğunu düşünebilseydim size acır, size affederdim. Fakat sizin takazalarınızda, sizin iftiralarınızda yaralanmış bir onurun feryatlarından başka bir şey işitilmiyor. Ve ben de size karşı merhamet duymuyorum. Bu akıbeti kendiniz hak ettiniz.'' Avdiye'yi hafif bir sesle ''Tüh! Hey Tanrım! Ne biçim konuşuyor bu adam?'' Dedi ve devam etti. ''Onur olabilir. Evet, evet.'' Dediğiniz gibi. ''Onurun pek derinden, pek dayanılmaz şekilde yaralanmıştır.'' ''Fakat kim onurlu değildir?'' ''Siz değil misiniz?'' ''Evet, evet. Ben onurluyum ve mesela kimsenin bana acımasına müsaade etmem.'' Kister kibirli kibirli sitem ederek, müsaade etmez misiniz, dedi. Bu ne biçim söz, efendim. Unutmayın ki, aramızdaki bağı siz kendiniz kopardınız. Rica ederim, bana yabancı bir adam gibi hitap edin. Avdey, bağı, bağı koparmak, diye tekrarladı. Sözlerimi anlayın, sizi acıdığından selamı kestim, görüşmeye gelmedim. Bana acıyacak yerde benim size acımama müsaade edin. Sizi fena bir vaziyete sokmak, sizde vicdan azabı uyandırmak istemedim. Bir de aramızdaki bağdan bahsediyorsunuz. Sanki evlenmenizden sonra da eskisi gibi dostum olarak kalabilecekmişsiniz gibi. Artık yeter. Siz zaten eskiden de sadece muhayyal, Mehum üstünlüğünüzle gönlünüze eğlendirmek için benimle görüşüyordunuz. Abdey'in vicdansızlığı Kisri fena halde kızdırdı. Bu nahoş konuşmayı kesin diye bağırdı. Hem bana niçin geldiğinizi anlamıyorum. Abdey merakla Niçin geldiğimi anlamıyor musunuz diye sordu. Katiyen anlamıyorum. Anlamıyorsunuz ha? Evet. Evet, anlamıyorum diyorum size. ''Şaşılacak şey. Şaşılacak bir şey bu. Sizin gibi zeki bir adamdan bunu kim bekleyebilir? Lütfen açık konuşun.'' Nihayet. Avdey oturduğu yerden ağır ağır ayağa kalkarak, ''Ben buraya'' dedi. ''Ben buraya sizi düelloya davet için geldim.'' ''Bay Kister, anlıyor musunuz? Sizinle dövüşmek istiyorum.'' ''Aa!'' Benden öyle kolay kolay kurtulacağınızı mı sanmıştınız? Nasıl bir adamla işiniz olduğunu bilmiyor muydunuz? Sandınız mı ki? Kister soğuk bir davranışla kesik kesik... Çok iyi, diye sözünü kesti. Davetinizi kabul ediyorum. Lütfen şahidinizi gönderin. Avdey, avını öyle çabuk bırakmaya kıyamayan bir kedi gibi... Evet, evet diye devam etti. İtiraf edeyim ki yarın tabancamın namlusunu o hari kulade sarışın suratınıza büyük bir zevkle yönelteceğim. Kister nefretle itiraz etti. Düelloya davetten sonra ağzınızı bozmaya başladınız. Lütfen buradan gidin. Sizin namınıza ben utanıyorum. Abdi şapkasını başına geçirirken Oo! Oh! Malum şey, incelik. Ah, Maria Sergeyevna, Fransızca bilmem ben. Latif görüşmemize kadar, Hoşçakalın, Feodor Feodorovic, dedi ve selam vererek çıkıp gitti. Kister odasının içinde birkaç defa, bir aşağı bir yukarı dolaştı. Yüzü ateş gibi yanıyor, göğsü inip kalkıyordu. Ne korkuyor, ne de kızıyordu. Fakat bir zamanlar nasıl bir adamı kendine arkadaş saydığını düşünmek ona iğrenç geliyordu. Luçkovla düello etmek düşüncesi onu hemen hemen sevindiriyordu. Kendi mazisinden bir hamlede kurtulmak, yolunun üzerindeki bu kaya parçasının üstünden atlayıp geçmek ve sonra kendini sakin ırmağın akımına koyu vermek çok güzel diye düşündü. Saadetimi fethedeceğim. Maşa'nın hayali ona gülümsüyor ve zafer vaat ediyordu. Kister, sakin bir gülümseyişle, ''Ben ölmeyeceğim. Hayır, ölmeyeceğim ben.'' diye tekrarlıyordu. Masanın üzerinde annesine yazdığı mektup duruyordu. Bir lahza için kalbinde bir tazik duydu. Her ihtimale karşı mektubu göndermeyi biraz geciktirmeye karar verdi. Kister de, insanın tehlike karşısında kendinde sezdiği, hayati kudretin yükselişi vuku'a geliyordu. Zihninde kendini ve maşayı bedbahtlık ve ayrılık imtihanından geçirdi. Geleceğe ümitle bakıyordu. Kendi kendine Luçkov'u öldürmemeye söz verdi. Dayanılmaz bir hiç onu maşaya doğru çekiyordu. Şahit arayıp buldu. Çabucak işlerini yoluna koydu ve öğle yemeğinden sonra hemen Perekatoğullara gitti. Bütün gece Kister neşe içindeydi. Hatta pek fazla neşeliydi. Maşa bol bol piyano çalıyor, hiçbir şey sezmiyor. Ona tatlı tatlı cihbeleniyordu. Önce onun kaygısızlığı hisleri müteessir etti, sonra bunu iyiye yorarak sevindi, içi rahatladı. Maşa ona gittikçe daha fazla bağlanıyordu. Onda saadet ihtiyacı, ihtiras ihtiyacından daha kuvvetliydi. Bundan başka Avdey onun mübalalı arzularından vazgeçirmiş. O da bunlardan memnuniyetle ve kesin olarak elini çekmişti. Nenila Makarievna, Kister'i bir evlat gibi seviyordu. Sergey Sergeyev işte, alışık olduğu üzere karısını taklit ediyordu. Maşa Kister'i sopaya kadar geçirdikten sonra, elini büyük bir incelikle ve uzun uzun öpmesine, sakin ve tatlı bir gülümseyişle bakarak, güle güle, yine görüşelim, dedi. Kister, hoşçakalın. Yine görüşeceğiz. Yine görüşürüz. Tabii diye emniyetle tekrarladı. Fakat Perekatovların evinden yarım vers kadar ayrılınca arabada ayağa kalkarak müpem bir sıkıntı içinde gözleriyle ışıklı pencereleri aramaya başladı. Artık evde her şey bir mezar karanlığına bürünmüştü. 11. Ertesi gün saat 11'de Kister'in şahidi olan yaşlı emekdar Binbaşı onu almaya geldi. Bu iyi yürekli ihtiyar homurdanıyor, bembeyaz bıyıklarını ısırıyor, Luçkov için her türlü fenalıklar diliyordu. Arabayı getirdiler. Kister binbaşıya iki mektup verdi. Biri annesine, öteki Maşa'ya aitti. ''Bunlara ne lüzum var?'' ''İnsan bilmez ki. İşte bu saçma bir şey. Ona bir keklik gibi vuracağız.'' ''Ne de olsa...'' Binbaşı, mektupları hiddetle ceketinin yan cebine soktu. ''Hadi gidelim.'' Hareket ettiler. Kerilova köyünden iki vers ötedeki küçük ormanda Lüçkov, kendi şahidi, eski arkadaşı, alay Yaberi, lavantalı subayla onları bekliyordu. Hava çok güzeldi. Kuşlar sakin sakin buldaşıyordu. Ormandan biraz ötede bir köylü tarla sürüyordu. Şahitler mesafeyi ölçtüler, hududu tespit ettiler Tabancaları muayene edip doldurdular. Bütün bu müddet içinde hasımlar birbirlerine bakmadılar bile. Kister, kopardığı küçük bir dalı sallayarak tasasız bir tavırla aşağı yukarı dolaşıyordu. Avdey, kollarını kavuşturmuş, kaşları çatık, hareketsiz duruyordu. Nihayet kat'i an geldi. ''Başlayın baylar!'' Kister, hızlı hudut çizgisine doğru yürüdü. Fakat daha henüz beş adım atmamıştı ki Avdey ateş etti. Hisler sarsıldı, bir adım daha attı, sendeledi, başını eğdi. Dizleri büküldü, bir çuval gibi otların üzerine yuvarlanıverdi. Binbaşı koşarak yanına geldi. Ölmek üzere olan yaralı, acaba diye fısıldıyordu. Avdey, öldürdüğü adama doğru yaklaştı. Gamlı, uğursuz suratında vahşi, amansız bir pişmanlık belirmişti. Yaverle binbaşıya baktı, bir suçlu gibi başını eğdi, tek kelime söylemeden atına bindi ve alayın karargahına doğru ağır ağır sürerek oradan uzaklaştı. Maşa hala yaşıyor. Son